4201, Belir Gazvesi, İbn-i Mesud radıyallahu anlatıyor. Niktat İbn-i ağzından gayet kesin bir söz söylediğine şahit oldum ki, o sözün sahibi olmak, bana sevabıca ona denk olabilecek her kıymetli sözden daha sevimlidir. O Resulullah bu sırada halkı müşriklere karşı bedre katılmaya davet ediyordu. Resulullah'a gelerek dedi ki, Ey Allah'ın Resulü! Biz... Beni İsrail' Heze Musa'ya, sen ve Rabbim ikimiz gidin savaşın, biz burada oturucularız dediği gibi diyecek değiliz. Bilakis, sen hükmet, biz sağında, solunda, önünde ve arkanda seninle beraberiz diyoruz. Bu söz üzerine Resulullah'ın yüzünün parladığını ve sevinçle dolduğunu gördüm. 4202, Belir Razvesi, İbni Abbas Radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Belir Günü buyurdular ki, işte Cebrail Aleyhisselam, Atının başından tutmuş. Üzerinde de savaş teçhizatı var. Yardımınıza gelmiş durumda 4203, Belir Gazvesi, İbn-i Am'i İbn-i Asrabiyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, Belir Günü, Ashabından 315 kişiyle yola çıktı. Belir'e gelince, Allah'ım bunlar açtır. Doyur. Allah'ım bunlar ayakkabısızdır. Binir. Allah'ım bunlar çıplaktır giydir diye dua etti. Allah Belir günü fetih ve zafer müyesser etti. Savaş bitince döndüler. Savaşa katılanlardan her biri bir veya iki deve ile döndüler. Elbiseler giydiler. Doydular da. 4204 Belir gazvesi H.Z. Ali radıyallahu an. anlatıyor. Belir savaşı başlayınca bir miktar savaştım. Sonra Resulullah, Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geldim. Ne yaptığına bakmak istiyordum. Secre etmiş. Şöyle diyor buldum. Ey haydi olan, Ey kayyum olan kainatı ayakta tutan Allah'ım, rahmetinle sana sığınıyor. Yardımını talep ediyorum. Oradan ayrılıp tekrar bir miktar daha savaştım. Tekrar geldim. O hala secre halindeydi ve, Ey hay olan, kayyum olan Allah'ım, rahmetinle sana sığınıyor, yardımını talep ediyorum diyordu. Ben tekrar döndüm, savaşmaya gittim. Bir müddet sonra yine geldim. Hala aynı halde devam ediyordu. Allah zafer verinceye kadar bu halde devam etti. 4205, Belir Gazvesi, İbn-i Mesud anlatıyor. Belir günü savaş meydanından geçiyordum. Ebu Cehil'in ayından isabet alarak yıkılmış olduğunu gördüm. Ey Allah'ın düşmanı! Ey Ebu Cehil! Nihayet Allah seni de böyle rüsva etti dedim ve ilavaten. Bu halde ondan korkacak değilim dedim. Ebu Cehil! Kavminin öldürdüğü kimseden daha şereflisi var mıdır diye cevap verdi. Ben keskin olmayan bir kılıçla vurdum. Bu bir işe yaramadı. Kendi kılıncı elinden düşünceye kadar vurdum. Onu alıp, onunla vurup gebettim. Resulullah aleyhissalatu ve selam onun kılıncını bana ganimet hissinden fazla olarak verdi. 4206. Belirgâhvesi. H Z Aijer Allahu amha anlatıyor. Mekki halkı esirlerin fidye-i mecatlarını gönderdikleri zaman, Resulullah aleyhissalatu ve selamın kelimeleri Zeynep de Kocasaybul As ibn Zeybin fidye-i mecatı olarak gönderdi. Bunun gönderdikleri arasında Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın, Ebu As'la evlenmesi sırasında, Zeynep'e vermiş olduğu bir kolye de vardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu kolyeyi görünce son derece duygulandı ve, ''İsterseniz Zeynep'in esirini serbest bırakın ve kolyesini de ona iade edin.'' buyurdular. Ashab, baş üstüne dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu As'tan, Zeynep'i kendine göndermesi hicretine izin vermesi hususunda söz aldı veya Ebu As vaat etti aleyhissalatü vesselam ensardan bir zatla Zeyd İbn-i Harise radıyallahu anhümayı Zeynep'i getirmek üzere gönderdi ve onlara Batı'ı yezice gidin Orada Size Zeynep uğrayacak Buraya gelinceye kadar ona refakat edin emir buyurdu 4207 Belir gazvesi. H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam belircih etme yola çıktı. Arlatul ve varınca arkasından üret. Ve secatiyle tanınan bir adam ona yetişti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı onu görünce sevindiler. Adam kavuşunca Resulullah'a. Ben sana uyumak ve seninle birlikte yaralanmak için geldim dedi. Aleyhissalatü vesselam. Allah ve Resulüne inanıyor musun diye sordu. Adam. Hayır dedi. Aleyhisselatu vesselam. Öyleyse dön. Ben müşrikten yardım talep etmem buyurdu. Hazreti Ayşe devamla der ki. Adam gitti. Sonra bir ağacın yanında Aleyhisselatu vesselama yine yetişti ve önceki söylediğini yine söyledi. Resulullah Aleyhisselatu vesselam da önceki sözünü aynen tekrar etti. Geri dön. Ben müşrikten yardım talep etmem dedi. Adam döndü. Ancak Beylada tekrar yetişti. Önceki söylediğini aynen yine söyledi. Resulullah da. Allah'a ve Resulüne. İnanıyor musun dedi. Adam bu sefer. Evet dedi. Aleyhisselatü vesselam da. Öyleyse yürü buyurdu. Adam orduya katıldı. 4208. Bedir gazvesi. Ebu Tufeyd Allahu an anlatıyor. Huzeyfe İbn-i Yeman adıyallahu anhüma dedi ki, Benim Bedre katılmama mani olan şey şudur. Ben de babam ben Hüseyin ikimiz beraber yola çıkmıştık. Kureyş kafirleri bizi tuttular ve, Siz muhakkak Muhammed'in yanına gitmek istiyorsunuz dediler. Biz de, Hayır, ona gitmiyoruz. Medine'ye gitmek istiyoruz dedik. Bunun üzerine bizden, Muhammed'in sahasında yer alıp beraber savaşmayacağımız hususunda Allah'a ahdeni aldılar. Biz Medine'ye gelince, durumu Resulullah'a arz ettik. Haydi gidin, biz onlara verdiğiniz sözü sar. Onlara karşı Allah'tan yardım dileriz, buyurdular. 4209, Beni Nadir Gazvesi, i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam nadir hurmalığını kesti ve yaktı. Bu hurmalığa El-Büreyre deniyordu. Büreyre hakkında hasan İbn Sabit adıyla Allahu amm şöyle demişti. Büreyre'de tutuşan yangın. Benil Bey'le işlerine ehemmiyetsiz geldi. Ebu Süfyan İbn el-Haris İbn Abdülmuttalib ona şöyle cevap verdi. Allah bu yapılan yangını devam ettirsin. Büreyre'nin etrafını da cehennem yaksın. Yangıldan hangimizin uzaktı olduğunu bileceksin, Mekke. Medine'den hangisinin zarardıda olduğunu göreceksin. Müslimin rivayetinde şu ziyade var. Şu ayet bu hadise hakkında maziyip olmuştur. İntarcı kitap ehlinin yurtlarında kurma ağaçlarını kesmeyiniz ve onları kesmeyip gövdeleri üzerinde ayakta bırakmanız Allah'ın izniyledir. Allah yoldan çıkanları böylece rezilliğe uğratır. Haşr 5. 4210. Beni nadir gazbesi bin Tumuha İsa, babasından naklediyor. Allah Teala Hazretleri, Peygamberine, Yahudilerin tasarladıkları suikastı bildirince, Resulullah aleyhissalatu Vesselam, Yahudi erkeklerden kim yakalarsanız onu hemen öldürün. Serman buyurdu. Bunun üzerine babam Muhaidesar Allahu an, Yahudi tüccarlarından biri olan Şebbenin üzerine atıp öldürdü. Amcam huvayyası o sırada henüz Müslüman değildi ve babamdan daha yaşlıydı. Babama hem vuruyor de hem de. Ey Allah'ın düşmanı. Onu nasıl öldürürsün karnındaki ya belki de onun malından diyordu. Babam şu cevabı verdi. Bana onu yapmamı öyle bir zat emretti ki. Eğer seni öldürmemi emretse seni de. Sağ bırakmazdım. Amcam o esnada Müslüman oldu. 4211. Beni nadir gazvesi i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Nadir ve Kureyza Yahudileri Resulullah aleyhissalatü vesselam ile savaştılar. O da benim Nadiri sürdü. Kureyza'yı yerinde bıraktı. Kureyza'ya ihsanda dahi bulundu. Sonradan onlar da Resulullah'la savaştılar. Aleyhissalatü vesselam da erkeklerini öldürdü. Kadınlarını, mallarını, çocuklarını Müslümanlar arasında taksim etti. 4.212, K. i̇bn Eşref'in katli, H. Z. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün, K. İbn-i Eşref'in hakkından kim gelecek? Zira bu Allah ve Resulüne eza veriyor buyurdular. Muhammed i̇bn Mesleme radıyallahu anh atılarak, onu öldürmemi ister misin istedi. Aleyhissalatü vesselam. Evet, deyince Muhammed i̇bn Mesleme. Hakkınızda menfili şeyler söylememe de izin veriyor musunuz? Güvenini kazanmamız için buna gerek olacak dedi. Aleyhisselatü vesselam. İstediğinizi söyleyin buyurdu. Bunun üzerine Muhammed İbni Mesleme Rab'iyallahu anka İbni Eşref'e gelip onunla konuştu. Aralarındaki eski dostluğu hatırlattı ve şu adam var ya sadaka istiyor ve bize sıkıntı oluyor dedi. Kap bunu işitince ha şöyle Vallahi ondan daha da çekeceksiniz, dedi. Muhammed i̇bn Meslem'e. Biz ona şimdi gerçekten tabi olduk. Onu büsbütün terk edip onunun ne olacağını seyretmekten de korkuyoruz, dedi. Kap, söyle bana, dedi. İçinde ne var? Ne yapmak istiyorsunuz, Muhammed? Onu yalnız bırakmak, ondan ayrılmak istiyoruz, deyince. Kap, şimdi beni mesrul etti dedi. Muhammed ilave etti. Bana biraz ödünç vermeni talep ediyorum, dedi. Kapa bana rehin olarak ne bırakacaksın, diye sordu. Muhammed i̇bn Meslem'e, ne istersin, dedi. Kapta, kadınlarınızı bana rehin bırakmalısın, dedi. Ama sen Arapların en yakışıklısısın. Sana kadınlarımızı nasıl rehin bırakalım? Şu yakışıklığın sebebiyle hangi kadın nefsini senden men edebilir, dedi. Kapı. Öyleyse çocuklarınızı rehin bırakırsanız, dedi. Ama nasıl olur? Birimizin çocuğuna hakaret edip, bir veya iki baskı kurma karşılığında rehin eğildin diye başına kakarlar. Ama sana ırhları yani silahı rehin bırakalım, dedi. Kapı teklifi makul bulup, Pekala, bu olur, dedi. Bunun, üzerine Muhammed i̇bn Meslem'e, ona El-Haris i̇bn Ebu Abs i̇bn Cevri ve Abbad İbn-i Bişir ile birlikte gelmek üzere randevu ulaştı. Bunlar geceleyin gelip onu dışarı çağırdılar. Kaf indi. Kadını. Ben bazı sesler işitiyorum. Bu sanki kan sesidir, gitme dedi. Ancak o. Hayır. Bu gelen Muhammed i̇bn Mesleme ile süt kardeşi ve Ebu Na'a Mert kişi geceleyin yaralanmaya bile çağrıza icabet eder. İki dedi. Muhammed İbni Meslem arkadaşına gelince ben ilmi başına uzatacağım. Onu tam yakaladım mı göreyim sizi dedi. Kağıt kılıncını kuşanmış olarak indi. Sende tıp kokusu hissediyoruz dediler. Kap. Evet. Nikahımda falan kadın var. Arap kadınlarının sevdiği kokuyu sürüyorum dedi. Muhammed İbni Meslem'e ondan koklamama müsaade. Eder misin dedi. Kap. Tabi ederim. Kokla dedi. Muhammed yakalayıp kokladı. Sonra. Bir kere daha koklamama müsaade eder misin dedi. Sonra onu yakaladı. Göreyim sizi dedi ve orada öldürdüler. 4213. Erafi Abdullah İbn-i E. öldürülmesi. H. Z. Ber'a allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. bu e Rafi'ye bir heyet gönderdi. Abdullah i̇bn Atik. Geceleyin evine girerek. Onu uyurken öldürdü. 4214. E-Rafi Abdullah İbn-i e öldürülmesi. Bir başka rivayette şöyle der. Resulullah aleyhissalatu Vesselam Yahudi Ebu Rafi'ye. Ensardan bir grup adam gönderip. Başlarına da Abdullah i̇bn Atik'i koydu. Ebu Rafi.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 Kapıya kadar geldi. Kazayı hacet yapıyormuş gibi elbisesini toparladı. İnsanlar içeri girmişti. Kapıcı seslendi. Ey Allah'ın kulu! Girmek istiyorsan gir. Kapıyı kapatacağım çabuk ola dedi. Ben de girdim ve bir köşeye gizlendim. Halk tamamen girince kapıyı kapattı. Sonra da anahtarları bir kadıra taktı. Ben müsait bir anda kalkıp anahtarları alıp kapıyı açtım. Ebu Rafi evinde gece sohbeti yapıyordu. Ve hususi bir köşkteydi. Sohbet arkadaşları dalınca, Yanına çıktım. Her bir kapıyı açıp girdikçe, içeriden üzerime kapadım. Eğer halkın haberi olur da beni öldürmeye azmederlerse, Ben Ebu Rafi'yi öldürmeden ona ulaşamasınlar, Diye böyle yaptım. Sonunda yanına kadar geldim. Köşkün ortasında yer alan karanlık bir odadaydı. Ancak,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 Az önce bana kılıç vurdu dedi. Yerini iyice keşfetmiştim. Bir darbe daha indirdim. Yaraladım. Fakat öldüremedim. Sonra kılıcın ucunu karnına sapladım. Sırtına kadar. Dayandı. Öldürdüm mü anladım. Geri dönüp, kapıları teker teker açmaya başladım. Merdivene kadar geldim. Ayağımı bastım. Yere kadar ulaştığımı zannettim.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 zafer dedin. Allah Ebu bu Rafi İncano'nu aldı. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem'e geldim. Olup biteni anlattım. Bana uzat ayağını buyurdular. Ben de ayağımı uzattım. Merhemet verdi. Sanki hiçbir şey olmamış gibi hiçbir rahatsızlık kalmadı. 4215 E. Rafi Abdullah İbn E. Bukaykın öldürülmesi Abdurrahman İbn Kafarda Yah Allahu anhu anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam İbn Ebil Hukayk'ı öldürenleri bu işe giderken kadın ve çocukları öldürmekten nehiy etmişti. Onlardan bir adam dedi ki: Karısı bağırmalarıyla bize sıkıntı olmuştu. Kılıncı sıyırıp tepesine kaldırdım. Duracağım sırada Resulullah Aleyhissalatu ve selam'ın tembihini hatırladım ve kendimi tuttum bu tembih olmasaydı ondan da rahatta edecektik 4216 Uhud gazvesi zeyd İbn Sabit Allah'u an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam Uhud'a çıktığı zaman bir müddet sonra onunla beraber çıkanlardan bir kısmı geri döndü. Bunlar hakkında Resulullah Aleyhissalatu ve selamın ashabı ikiye ayrıldı. Bir grup bunları öldürelim diyordu. Öbür grup ise Hayır, onları öldürmeyelim diyordu. Bu ihtilaf üzerine şu ayet nazil oldu: Ey Müslümanlar, münafıklar hakkında iki fırkı olmanızda niye? Allah onları yaptıklarından dolayı baş aşağı etmiştir. Allahım saptırdığını sizni yola getirmek istiyorsunuz. Allahım saptırdığı kimseye sen hiç yol bulamayacaksın. Nisa 88. Resulullah da şöyle buyurdu: Burası taybelir. Deccal'ı sürer, çıkarır. Tıpkı görün. Demir'in pasını çıkardığı gibi, 4217, Urhu Cazvesi, Bera İbnu Azim radıyallahu anhüma anlatıyor. O gün müşriklerle karşılaştık. Resulullah aleyhissalatu vesselam oklatıcılardından müteşekkin 50 kişilik bir grup askeri ayırıp, başlarını Abdullah İbnu Cübey radıyallahu anhü tayin etti. Ve şu tembihte bulundu. Hiçbir surette yerinizden ayrılmayın. Hatta bizim onlara galip geldiğimizi görseniz bile yerinizden ayrılmayın. Onların bize galebe çaldıklarını ve kuşların cesetlerimize üşüştüklerini görseniz dahi ben size adam göndermedikçe bize yardıma gelmeyin. Müşriklerle karşılaştığımız zaman Allah onları hezimete uğrattı ve kaçtılar. Hatta daha hızla kaçan kadınların eteklerini topladıklarını gördüm. Ayak bileklerindeki halkaları bile gözüküyordu. Bizimkiler şöyle demeye başlamışlardı. Ganimet, Ganimet Abdullah İbn-i Cübey radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatü vesselamın size ne söylediğini unuttunuz mu? Yerlerinizi terk etmeyin diye tembihledi dediyse de okçura dinlemediler. Vallahi biz de arkadaşlarımızın yanına gidip Ganimet alacağız dediler. Onlar bu emre itiraz edince yüzleri ters çevrildi. Ne yapacağını bilemeyen şaykınlara döndüler ve mağlup oldular. Yetmiş ölü verildi. Ebu Süfyan ortaya çıkıp, ''Aranızda Muhammed var mı?'' diye sordu. ''Aleyhisselatu vesselam ona cevap vermeyin'' dedi. Ebu Süfyan tekrar sordu. ''Aranızda İbn-i Ebu Kuhafre var mı?'' Resulullah yine. ''Cevap vermeyin'' buyurdu. Ebu Süfyan. ''Aranızda i̇bn Hatta Hattab var mı?'' diye sordu. Hiç kimse ona cevap vermedi. O zaman Ebu Süfyan. Bunların hepsi öldürüldüler. Eğer sağ olsalar cevap verirlerdi dedi. Bu söz karşısında Hazreti Ömer Allahu an kendini tutamadı ve Ey Allah düşmanın yalan söyledin. Sana üzüntü verecek şeyleri Allah iddia etsin dedi. Ebu Süfyan. şanı büyüce olsun ey Hübel dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Buna cevap verin emretti. Ashab, ne diyelim diye sordu. Allah Mevlamızdır. Sizin mağlanız yoktur, değil dedi. Ebu Süfyan, güne gün. Urhud Bedir'e karşılıktır. Ard elden ele geçen kova gibidir. Müslüyeye uğramış, huzurları koparılmış kimseler bulacaksınız. Bunu ben emretmedim. Buna memnun olmadım. Kızmadım da. Yasaklamadığım gibi emirde etmedim beni kötülmeyin dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Buna cevap verin emrettiler. Ashab. Ne söyleyelim diye sordu. Hayır eşitlik yok. Bizim ölülerim cennette. Sizinkiler cehennemde. Dey buyurdular. Beni kötülmeyin de sonrasını rezim ilave etmiştir. 4218 Uhud gazvesi H Z radıyallahu an anlatıyor. Amcam Nes ibn Nadradıyallahu. radıyallahu. ben savaşında bulunamadı. Bu sebeple ben ve Sülullah aleyhissalatu ve selamın müşriklere karşı yaptığı ilk savaşta yoktum. Eğer Allah bana Resulullah aleyhissalatu ve selamla birlikte müşriklerle savaşmak nasip ederse Allah ne yapacağımı görecektir dedi. Urhud günü Müslümanlar bozulup dağılınca. Ey Allahım, bunların yani Müslümanların yaptığından dolayı özürlerinin kabulünü dilerim. Ben onların yani müşriklerin yaptığından da sana sığmıyorum. Dedi ve kılın yanı çekip ilerledi. Karşısına Saat Ibnulaz çıkmıştı. Ey Saat Ibnulaz, cenneti istiyorum. Nadrun Rabbi'ne yemin olsun ben Urhud'un önünde. Ne, gelen cennetin kokusunu duyuyorum dedi. O günü anlatan Saat Ibnulaz. Resulullah ve Vesselam'a, Ey Allah'ın Resulü! O gün onun yaptıklarını bir bir anlatmaya muktedir değilim. İlerle o kadar dedi. Enes i̇bn Malik, Sad İbn-i Allahu anhı teyiden dedi ki, Biz Enes İbn-i Ard'ın 80 seksen darbe darbeizi bulduk. Kimisi kılıç, kimisi mızrak, kimisi ok yarasıydı. Ayrıca biz onu müşrikler tarafından müsküle edilmiş gözü oyulup, burnu, kulakları koparılmış olarak bulduk. Öyle ki onu kimse tanıyamamıştı. Kız kardeşi Haalandrü Bey'i bedenindeki bir beninden veya parmağının ucundan tanıdı. Enes radıyallahu anh devamla dedi ki, Biz şu ayetin Enes İbn-i Nâri ve benzerleri hakkında indiğine inanırdık. Müminlerden Allah'a verdiği ahdi yerine getiren adamlar vardır. Kimi bu uğurda canını vermiş. Kimi de beklemektedir. Ahberini hiç değiştirmemişlerdir. Ahzab 23.4.219 Uhu Cazvesi H.Z. Cabir-i Rab'iyallahu An anlatıyor. Uğud gün bir adam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a sordu. Öldürülecek olsam? Nereye gideceğim ey Allah'ın Resulü? Cennete cevabını alınca elindeki hurmaları fırlatıp attı. Kafirlerin içine dalıp öldürülünceye kadar savaştı. 4.220 Uhu cazlesi İbn-i Müseyyib anlatıyor. Sad İbn-i Ebi Vakkat radıyallahu anhı işittim. Demişti ki Uhu gününde Resulullah aleyhissalatu vesselam sadakının içerisindeki okları bana bir bir verip At diyordu. At annem babam sana feda olsun müşriklerden biri Müslümanları ne canlarını yakmıştı. Ona kanatsız bir ok attım. Yan tarafından isabet ettirdim. Herif yere yıkıldı ve avret yerleri de açıldı. Resulullah ve vesselam güldüler. O kadar tiyan. Dişlerini gördüm. 4.221 Urhu cazvesi Sad-i İbni Ebi radıyallahu an anlatıyor. Urhu günü Resulullah aleyhisselatu vesselamın sağ sol iki tarafında beyaz elbiseli iki adam görüyordum. Bunlar şiddetli bir şekilde savaşıyorlardı. Onları ne daha önce görmüştüm ne de daha sonra gördüm. Yani bunlar Cebril ve Mikail aleyhisselam idiler. 4222 urhu Hazresi H.Z. Cebril adıya Allah'u an anlatıyor. Babam Uhud'un şehit oldu. Yüzünü açıp ağlamaya başladım. Bana mani oldular. Ancak Resulullah aleyhissalatu vesselam mani olmuyordu. Fatıma bint Umam İbn Haram'da Allah'u anha ona ağlamaya başladı. Bunun üzerine Aleyhissalatu vesselam ona ağlasan da ağlamasan da melekler onu siz cenaze ismini kaldırıncaya kadar kanatlarıyla gölgelemek buyurdular. 4223 Urhucazmesi Sayyid İbn Yezid ismini söylemiş olduğu bir adamdan naklediyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Urhu günü üst üste giyilmiş iki kıtırtıran destek gördü. 4224 Urhu Cazvesi. H.Z. ve bu leyleradı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Urhu günü peygamberine böyle yapan bir kavm Allah'ın öfkesi arttı dedi ve kırılan dişine işaret etti ve ilave etti. Allah'ın garabı. Resulullah, Allah yolunda öldürdüğü kişiye Allah'ın öfkesi şiddetlendi." 4225 Uhud Gazvesi, Hz. Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu selamın Uhud'u dişi kırıldı, başından yaralandı. Yüzüne akan kanı yüzünden siliyor ve Allah kendilerini Allah'a davet eden peygamberlerinin başını yarıp dişini Kıran ve yüzünü kana bulayan bir kavmi nasıl ifrah eder, diyordu. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi. Allah'ın onların teybelerini kabul ve onlara azap etmesi işiyle senin bir ilgin yoktur. Çünkü onlar zalimlerdir. Göklerde olanlar da olanlarda olanlar da Allah'ındır. Dilediğini bağışlar. Dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır. Merhamet edendir. Al-İmran 129 4226 ve H.Z. H Z an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu aleyhissallatu ve bir gözcü seriye gönderdi. Başına Asım İbn Sabiti komutan tayin etti. Bu zat am İbn Asım İbn Hattabın ceddı idi. Uşfan ile Mekke arasında bulunan bir yere kadar gittiler. Huzef kabilesinin Deniliyan denen bir koluna haber verdiler. Bunları okçu yakından takibe aldı. İzlerin takiben onların İnmiş bulunduğu yere kadar geldiler. Onları nazık olarak Medine'den beraberlerine almış oldukları hurmanın çekirdeğini buldular. Bu yesvi Medine hurmasıdır dediler ve izlerini takibe devam ederek. Asya'ba kavuştular. Asım ve Asya'ba onları hissedince saat bir yere sığındılar. Takipçiler gelip onları kuşattılar. Eğer bize teslim olursanız size ah sakımız var. Sizden kimseyi öldürmeyeceğiz dediler. Asım. Ben bir kafirin zimnetine teslim olmam. Allah'ım. Resulüne bizden haber versedi. dedi. Aralarında mukatele vuruşma çıktı. Takipçiler o attılar. Asım da Diyallahu an yedi kişiyle birlikte şehit oldu. Geriye bu bed. Zeyd ve bir kişi daha kaldı. Takipçiler. Bunlara da ahd misak misal ettiler. Bunlar. Onlara teslim oldular. Ele geçirir geçirmez. Derhal, yayların kirişlerini çözerek, bunları onlarla bağladılar. Hubeveved'in yanındaki üçüncü şahıs, bu, verdikleri süre birinci ihanetleri reit, onlarla beraberliği reddetti. Onu sürüyüp beraberliğe zorladılar. O yine de direndi. Onu da şehit ettiler. Hubeveved'i Mekke'ye götürüp orada sattılar. Hubey bin İlharis İbni Amir İbni Nesel satın aldı. Hubey Belir günü Elharisi öldürmüştü. Yanlarında esir olarak kaldı. Sonunda öldürmeye karar verdiler. Bir ara Elharisin kızlarından birinden etek trş olmak için ustura istedi. Kıf getirdi. Kadın der ki, bir çocuğum vardı. Gafil davrandım. Hubey bin Yanna kadar çıktı. Hubey onu dizine oturttu. O vaziyette görünce çok korktum. Benim korktuğumu Hubey fark etti. Ustra da elindeydi. Çocuğu öldüreceğinden mi korkuyorsun? İnşallah böyle bir şey yapmam dedi. Yine o kadın şunu anlatmıştı. Ben Hubey'den daha hayırlı bir esir görmedim. Bir gün onun. Salkımdan üzüm yediğini gördüm. Halbuki o sırada Mekke'de hiçbir meyve yoktu. Üstelik demir zincirlerle bağlı idi. Demek ki o. Allah'ın Hubey'e e lütfettiği bir rızıktı. Öldürmek üzere onu, harem bölgesinden çıkardılar. Orada, beni bırakın iki rekat namaz kılayız dedi. Bıraktılar namazını kılınca geri geldi. Eğer ölümden korktuk demeyecek olsaydınız daha fazla kılacaktım dedi. İdam sırasında namaz kılmayı ilk sünnet kılan kimse Hubey'ydi. Allah'ım, onların hepsini say. Dağınık dağınık öldür dedi. Sonra şu beyitleri çerennim etti. Müslüman olarak öldürüldükten sonra gam Nerede olursa olsun Allah. için ölüyorum. Bu ölüm onun zatının rızası yolundadır. Dilerse o. Darmadağınık huzurların eklemleri üzerine bereket verir. Sonra bu Allah'ım. Resulüne selamını götürecek kimse bulamıyorum. Sen duyur der. Sonra -i -i kalkıp, bu beyti Haris kalkıp bu öldürdü. Kureyş, Belir'de pek çok büyüklerini öldürmüş bulunan Asım'ın cesedinden bir parça getirtmek için, onun ölümünden sonra, ölüsüne adamlar gönderdi. Allah-u Teala Hazretleri de onun üzerine arı evinden bir gölgelik gönderdi. Bu, Kureyş'in gönderdiklerine karşı onun cesedini korudu. Hiçbir şey alamadılar. 4227, bir imamla gazvesi, H.Z. Enes Allah'u An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam beni Süleym'den bir grubu beni amire gönderdi. Bir rivayete, Annem Ümmü Süleym'in kardeşi gayın haramı etmiş. Süvari içerisinde gönderdi. Bir imamaya vardıkları zamandayım onlara. Ben sizden önce gideyim. Eğer bana Resulullah'tan tebliğde bulunmam için eman verilirse tebliğde bulunurum. Eman vermezlerse. Sizler bana yakın bir yerde bulunmuş olursunuz dedi. Ve ilerledi. Gerçekten dayıma önce eman verdiler. O, kendilerine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'dan bahsederken, kendilerinden bir adama ima işaret ettiler. O da dayıma ansızın mızrak sapladı. Dayım, Allahu Ekber, Kabenin Rabbuna yemin olsun, şehitlik kazandım dedi. Sonra dayımın diğer arkadaşlarına yönelip daha kaçan iki kişi hariç hepsini öldürdüler. Cibril Aleyhisselam Resulullah Aleyhisselatu ve selam onların labdilerine kavuştuğunu, Allah'ın onlardan razı olup onları da razı ettiğini haber verdi. Bunun üzerine Aleyhisselatu ve Selam bir ay boyu, Arap kabilelerinden Ril Zeklan, ve Beni Liyana sabah namazında dua etti. 4.228 Sezale Gazvesi, Selam'a e İbn-i Ekvar adıyla an anlatıyor. Bizimle su arasında bir müddetlik mesafe kalınca Hazreti bu Bekir emretti. Gece istirahatı için mola verdik. Sonra baskını başlattı. Suya vardı. Suyun başında ölen öldü. Esir alınan esir alındı. Ben halktan bir cemaate bakıyordum. İçerisinde çocuklar ve kadınlar vardı. Dara benden önce varırlar diye korkarak onlarla dağın arasına bir ok attım. Oku görünce durdular. Onları sürerek getirdim. Aralarında beni fizar eden bir kadın vardı. Üzerinde deriden bir kaş vardı. Kaş, kuru toz demektir. Kadının yanında Arapların en güzelinden bir kız vardı. Onları sürerek Hazreti Ebu Bekir Allah'u anha kadar getirdim. Ebu Bekir, kızı bana hediye etti. Medine'ye kadar geldik. Kızım elbisesini bile açmadım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çarşıda bana rastladı. Ey Seleme! dedi. Kadını bana bağışla ey Allah'ın Resulü! dedim. Vallahi hoşuma gitti. Ancak henüz elbisesini bile açmadım. Ertesi günü, çarşıda bana yine rastladı. Ey Seleme! Ceddine rahmet! Kadını bana bağışla buyurdu. Ey Allah'ın Resulü! dedim. O senindir. Allah'a yemin olsun. Kadının elbisesini açmadım. Sonra aleyhissalatu vesselam o kadını Mekke'ye gönderdi ve Mekke'de esir edilen bazı Müslümanların fidye-i necatı yaptı. 4229 Hendek gazilesi H.Z.N.S. adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hendek'e gitti. Gördü ki muhacir ve ensar soğuk bir sabah vakti Hendek. Şazıyorlar. Onların bu işi kendilerine bedel yapacak köleleri yok. Onları vuran yorgunluk ve açlıklarını görünce şiirimsi bir ifade tevenlim ettiler. Ey Allah'ım! Gerçek hayat ahiret hayatıdır. Ensar ve muhaciri mağfiret buyur. Çalışanlar da ona şöyle mukabele ettiler. Biz Muhammed'e beyat edenleriz. Hayatta kaldıkça cihat gayemiz. 4.230 Hendek Allah'u an anlatıyor. Hendek kazarken Resulullah ve Vesselam'ı gördüm. Bizimle birlikte omuzunda o da toprak taşıyordu. Karnının beyazlığını toprak yürümüştü. Bu esnada, Ashabı çevke getirmek için zaman zaman şöyle tevenlim ediyordu. Vallahi Allah olmasaydı hidayeti bulamazdık. Ne sadaka veri ne namaz kılardık. Üzerimize sekinet indir Allah'ım. Ayaklarımıza sebat ver Allah'ım. Müşrikler bize karşı azdılar. Fitne çıkarmak ilerler ama yandılar. Resulullah bunları söylerken sesini yükseltiyordu. 4231. Hendek Gazvesi. H Z Ayşe Rabbiallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam selam Hendek'ten döndüğü zaman silahları bırakıp elin yüzünü yıkamış. Tam başındaki toprakları çırparken Cebrail Aleyhisselam geldi. Sen, dedi. Silahı bıraktın. Vallahi biz daha bırakmadık. Onlara geri git. Nereye kadar dedi Resulullah. Şuraya diyerek beni Kureyza'yı gösterdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu emir üzerine onlarla savaşmaya çıktı. Kureyza'lılar hükmüne razı oldular. Haken olarak Sa'd İbn-i Muaz'ı seçtiler. O da ben onlardan muharip olanların öldürülmesine, kadın ve çocukların esir edilmesine, mallarını da taksim edilmesine hükmediyorum dedi. Saat, Hendek savaşı sırasında ana damarından yara almıştı. Resulullah aleyhissalatu vesselam tedavisiyle yakından ilgilenmek için mercidin içinde ona bir çadır kurdurmuştu. Bir rivayette Saatler ki, Ey Allah'ım sen biliyorsun ki, senin yolunda kendileriyle cihat etmekten en ziyade memnun olacağım bir kavim sürünü tekzip eden ve onu yurdundan sürüp çıkaranlardır. Ey Allah'ım kanaatim şu ki, sen, bizimle onların arasındaki harbi artık bıraktın. Eğer hala Kureyş'te savaş olacaksa bana daha hayat ver de senin yolunda onlara karşı cihat edeyim. Eğer savaşı kestiysem damarımı daha da aç. Ölümüm ondan olsun. Bu dua üzerine. O gece damarı iyice açıldı. O zaman mescidde bulunan Beni Gıfara ayı çadırda kalanları kanın kendilerine doğru akmasından başka bir şey ürkütmemiş. Ey çadır sahibi! dediler. Sizin taraftan bize doğru gelen nedir bu? Kanamakta olan sadın yarasından akmıştı. O sebeple öldü. Rabiallahu an. 4232 Hendek razıvesi H.Z. Cabir Rabiallahu an anlatıyor. Ahza bendeki -e günü saat İbnü'l-Azar diye Allahu Amrûce'den İbnü'l-Harika'nın attığı bir okla koldaki ana damardan vurulmuştu. Böylece damarı kesilmiş oldu. Kanı durdurmak için Resulullah Aleyhissalatu vesselam dağlama uyguladı. Bunun üzerine eli şişti. Çokça kan akarak sağdı zayıf düşürdü. Resulullah tekrar dağladı. Eli yine şişti. Bu hali görünce Sattadı diye Allahu Allahım Beni Kureyza'dan gönlüm rahatta ermedikçe canımı alma diye dua etti. Derken kanı durdu. Kureyza onun hükmüne baş edinceye kadar tek damla akmadı. Onlar, hakkında erkeklerin öldürülmesine, kadınların sağ bırakılmasına hükmetti. Resulullah aleyhissalatu vesselam, haklarında Allah'ın verdiği hükme isabet etti buyurdu. 400 kişiydiler. Onların katli tamamlanınca damarı patladı. Allahu an vefat etti. Allah rahmetini bol 4233 Zatürlika gazvesi Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte bir gazveye çıktık. Biz aramızda bir deve olan altı kişiydik. Sırayla biniyorduk. Derken ayaklarımız delindi. Benim ayaklarım da delindi ve tırnaklarım düştü. Ayaklarımıza bezler sarıyorduk. Böylece seferimiz, ayaklarımıza sardığımız parçalar sebebiyle Zaturvika gazvesi diye isimlendi. 4234, benim müstalik gazvesi, Abdullah ibn i anlatıyor. Nafi Rahimullah'a kıtaldan önce yapılan, İslam'a davet hakkında sormak üzere yazmıştım. Bana şöyle yazdı. Bu, İslam'ın evvelindeydi. Resulullah ki Allah'a salatu ve selam benim önceden haber vermeden ani baskın yaptı. Onlar bu sırada gafil haldeydi. Hayvanları su kenarında sulamıyorlardı. Bu katillerini öldürdü. Çocuklarını ve kadınlarını esir aldı. O gün Üveydiyeyi de ele geçirmişti. 4235 En var gazvesi Hz. Cabir bin An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selamı Enmar gazetesinde Bine'nin Üzerkinde Doğu'ya mütevecih olarak nafile namaz kılarken gördüm. 4.236 Hudeybiye Ur ve İbni Züber, Nisver İbni Mahreme ve Mervan'dan almış. Nisver ve Mervan her ikisi de birbirlerinin sözünü tasdik etmişlerdi. Derler ki, Resulullah ve Vesselam Hudeybiye senesinde Medine'den çıktı. Yolda bir yerlere ulaşınca Aleyhissalatu vesselam Halid ibn Velid Kureyş'e ait gözcülük yapan bir grup hattının başında olarak El Bramim'dedir. Siz sağ tarafı takip edin dedi. Vallahi Halid Müslümanların varlığını sezemedi. Ne zaman ki Müslüman askerlerin kaldırdığı toz bulutunu görünce Müslümanların geldiğini Kureyş'e haber vermek üzere hayvanını koşturarak gitti. Resulullah Aleyhissalatu ve selam yoluna devam etti. Seni yana mevkiye gelindi. Oradan devam edildiği takdirde Kureyşlilerin bulunduğu yere inmek mümkündü. Ama deve orada dur verdi. Halk kalk kalk yürü. Yürü dediyse de deve kalkmamakta ısrar etti. Halk bu sefer Resulullah Aleyhissalatu ve selamın devesi kasvacı çöküp kaldı. Kasva çöküp kaldı, dediler. Bunun üzerine aleyhisselatu ve selam. Hayır. Kasva çöküp kalmadı. Onun böyle bir huyu da yok. Ancak onu, Filim Mekke'ye girmekten alıkoyan zat doldurmuştur, buyurdu. Sonra ilave etti. Nefsimi kudret eliyle tutan o dağata da yemin olsun. Kureyş, Mekke'de Allah'ın haram kıldığı şeyleri tazim sadedinde her ne taviz isterlerse onlara vereceğim sonra deveyi zorladı. Deve sıçralıp kalktı. Ravi dedi ki, Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Kureyş tarafından saptı. Suyu az olan Semet kuyusunun yanına indi. Burası Hudebiye mevkiinin en uç noktasındaydı. Meskur kuyunun suyu azdı. Öyle ki insanlar ondan suyu avuç avuç toplarlardı. Çok geçmeden suyu kurudu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a susuzluktan şikayette bulundular. ve Vesselam sadığından bir ok çıkardı. Onu kuyuya koymalarını söyledi. Allah'a! Yemin olsun çok geçmeden. Su coşmaya başladı. Ashab oradan ayrılıncaya kadar onlara yetecek kadar akmaya devam etti. Onlar bu halde iken bilef İbn-i Verka e Fuzal kabilesinden bir grupla çıka geldi. Fuzalılar Mekke civarında tavattım etmiş bulunan tihami kabileleri arasında Resulullah'ın sırdaşı ve dostu ola gelmişlerdi. Dedi ki, Ben Mekke'nin kafi i̇bn Amir İbn-i kabilelerini birçok hudeviye sularının başına, beraberinde sütlülü ve yavrulu develer olduğu halde konaklıyorlar gördüm. Onlar seninle savaşacak. Beytullah'ı ziyaretine mani olacak olmasınlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, Biz kimseyle savaşa gelmedik. Biz sadece umre yapmaya geldik. Mama filhar Kureyş'in yine işlemiş. Halbuki çok da zarar gördüler. Eğer onlar dilerse ben onlarla. Sulh yapar kendilerine müddet tanırım. Onlar da benimle diğer insanların arasından çekilirler. Eğer ben öbürlerine galebe çalarsam, eşriler de dilerlerse, onlarla yapacağım sulha kendi rızalarıyla girerler. Şayet ben alamazsam, çalamazsam eşriler benimle savaşmak zahmetinden kurtulup da hatta ererler. Şurası da var ki, eğer eşriler bu teklifime itiraz ederlerse, ruhumu elinde tutan zat Zülcelal'e emin olsun. Bu davam için, ölünceye kadar onlarla savaşacağım. O zaman Allah... Bana olan emrini gerçekleştirme hususundaki vaadini mutlaka yerine getirecektir. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın bu sözü üzerine bileyim. Senin bu sözlerini Kureyş'e mutlaka duyuracağım dedi ve gitti. Kureyşlilere gelince, Ben, size şu adamın yanından geliyorum. Onun bazı sözlerini işittik. Eğer dilerseniz size söyleriz dedi. Onların serseri takımı. Ondan herhangi bir haber söylemene ihtiyacımız yok dediyse de aklı başında olanlar. Hele şu işittiğini söyle dediler. Bülay. Ben Muhammed'in şöyle şöyle söylediğini işittim diyerek ve vesselamın söylediklerini bir bir nakletti. Bunun üzerine Urre ve i Mesul kalkıp. Ey kan, Siz benim babam değil misiniz dedi. Hepsi. Evet dediler. ''Benim hakkımda bir itimatsızlığınız, ithamınız var mı?'' dedi. ''Hayır.'' dediler. ''Biliyorsunuz ki ben bu kaz halkını toptan sizin yardımınıza çağırmış. Onlar yanaşmayınca ailem, çocuklarım ve bana itaat edenlerle kendim gelmiştim değil mi?'' diye sordu. ''Kureyşliler, hep bir ağızdan buna da evet.'' deyince ve bu tasdikleri aldıktan sonra, ''Bu adam size uygun bir şey teklif ediyor.'' Onu kabul edin ve benim ona anlaşmak üzere gitmeme izin verin dedi. Kureyşliler. Pekala git dediler. ve Resulullah ve vesselama geldi. Onunla konuştu. Aleyhisselatu vesselam Bude ile söylediklerine yakın şeyler söyledi. ve bu esnada. Ey Muhammed. Kavminin kökünü kazıldığını farz edelim Eline ne geçecek? Senden önce. Araplardan kavmini toptan helak eden birini işittin mi? Durum aksi olursa başınıza geleceği. Kureyş'in size neler yapacağını tahmin edebilirsin. Üstelik bu daha kavi bir ihtimal zira ben. Aranızda ileri gelenlerden bazı kimseler görüyorum. Halktan toplanmış. Seni terk edip kaçmaya mütemail kimseler de görüyorum dedi. bu Ebu Bekir Allahu. An onun bu sözüne dayanamayıp halt etmişsin. Git, lat potunun sercini yala. Demek biz Resulullah'ı terk edip yalnız bırakacakmışız ha, diye şiddetle çıkıştı. Urve. Bu kim, dedi. Kendisine onun Ebu Bekri olduğu söylendi. Urve. Nesbini elinde tutan lata yemin olsun. Eğer senin bende, henüz ödemediğim bir yardımın bulunmamış olsaydı ben sana layık olduğum cevabı verirdim, dedi. Ravi der ki, Urve. Resulullah ve Vesselam'la konuşmaya devam etti. Her konuşmasında cahilliği adeti üzere Resulullah ve Vesselam'ın sakalından tutuyordu. Bu sırada Nuhire İbn-i Şube. Üzerinde Mifer. Elinde kılıç ve Vesselam'ın yanında ayakta muhafız gibi bekliyordu. Uğre. Tutmak üzere. Elini Resulullah'ın sakalına her uzatışında. Kılıncın demiriyle. Eline vuruyor. ''Elini Resulullah'ın sakalından çek.'' diyordu. ''Uğre.'' Bir ara başını kaldırıp ona baktı. ''Bu da kim?'' dedi. ''Kendisine.'' ''Bu Muğire İbni Şube'nin dendi.'' Bunun üzerine uğre. ''Ey zalim! Ben hala senin geçmişteki gadir ve ihanetini ödemekle meşgul değil miyim?'' dedi. Onu bu söze sevk eden şey şuydu. ''Cahiliyede Muğire İbni Şube bir grup ile yolculuk yapmış.'' Yolda arkadaşlarını öldürüp mallarını almıştı. Sonra gelip Müslüman olmuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da Müslüman olmanı kabul ediyorum. Ancak malları kabul etmiyorum. Bu ihanet malıdır demişti. Ve bu esnede göz ucuyla Resulullah ve Vesselam'ın ashabını tedgikten geçiriyordu. Bir gördüklerini şöyle anlatacaktır. Vallahi öylesine. Hürmet hiç görmedim. Resulullah aleyhissalatu ve selam de bir kerecik tükürmeye görsün. Mutlaka onlardan bir adamın eline düşüyordu. Onu alıp üzerine, delilerine tebelüken, bir tey gibi sürüyorlardı. Bir şey söyleyecek olsa emrine hepsi birden koşuşuyordu. Avdest alacak olsa, Avdest suyundan kapabilmek için neredeyse itişip, katışıp kavga ediyorlardı. Konuşsalar onun yanında seslerini kısıyorlardı. Saygıları sebebiyle ona dikkatle bakamıyorlardı bile. Uğur ve arkadaşlarının yanına dönünce dedi ki, Ey kavm dinleyin! Vallahi ben muhtelif kralların huzuruna çıktım. Kisra'nın, Kayser'in, Necaşi'nin yanlarına girdim. Vallahi, Muhammed'in ashabının, Muhammed'e gösterdiği saygıya, hiçbir kralın ashabında rastlamadım. Vallahi kükürecek olsa mutlaka onlardan birinin eline düşüyor. Bunu alıp üzerine bedenlerine sürüyorlar. Bir şey emretse hepsi birden koşuşuyorlar. Adres alsa. Adres suyundan kapmak için neredeyse kavga ediyorlar. Konuşsalar onun yanında seslerini kısıyorlar. Ona hürmeten dikkatle yüzüne bakmıyorlar. Bu adam size makul bir teklifte bulunuyor. Onu kabul edin. Urven'in bu açıklaması üzerine. Beni öneden eden bir adam. Beni bırakın. Ona bir de ben gideyim dedi. Ona da müsaade ettiler. Git dediler. Resulullah aleyhissalatü vesselam ve ashabına yaklaşınca aleyhissalatü vesselam işte falan bu haç ve umre için ayrılan kurbanlık develere saygı gösteren bir kavimdendir. Kurbanlıklarınızı önüne yerin görsün buyurdu. Ashab o da artık terliyelerle karşıladı. Adam bu manzarayı görünce Allah bu kimselere Beytullah'ın yolunu kapamak. Münasi düşmez dedi. Arkadaşlarının yanına dönünce. Ben kurbanlık develer gördüm. Takıları boyunlarına takılmış. Gerekli işaretler vurulmuş. Onlara Beytullah'ı yasaklamayı uygun görmüyorum dedi. Onun kavminden Mikrez i̇bn Afs denen bir zat kalkıp. Bırakın bir de ben gideyim dedi. Ona da müsaade edip git dediler. Müslümanlara yaklaşınca, ve Vesselam, Bu gelen Mikrez'dir. Facir birisidir, dedi. Resulullah ve Vesselam'la konuşmaya başladı. Onlar konuşurken Süheyls İbnu Amçık'a geldi. ve Vesselam, İşiniz artık size kolaylaştırıldı. Size Süheyls İbnu Amr geldi. Resulullah'a, Gel, seninle aramızda bir antlaşma metni yazalım, dedi. Resulullah ve vesselam katibini çağırdı ve emretti. Yaz. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz etti. Rahman ne demek? Vallahi onun ne olduğunu bilmiyorum. Fakat. Bismillahirrahmanirrahim yaz. Vaktiyle senin de yazdığın gibi dedi. Müslümanlar da ona itiraz ettiler. Biz onu değil. Bismillahirrahmanirrahim yazarız dediler. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam emreder. Bismillahümme yaz. Ve devam et. Bu Allah Resulü ve Süheyl'in üzerinde mutabık kaldıkları hususlardır. Süheyl yine itiraz eder. Vallahi, eğer bilsek ki sen Allah'ın Resulüsün. Sana Beytullah'ı kapamazdık. Seninle savaşmazdık da. Şöyle yaz. Muhammed İbni Abdullah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Vallahi siz beni tekzip etseniz de ben kesinlikle Allah'ın Resulüyüm. Bununla beraber, Muhammed İbni Abdullah yaz, buyurur ve devam eder. Bizimle Beytullah arasında çekilmeniz onu tavaf etmemiş şartıyla, Süheyl itiraz eder. Vallahi hayır. Biz size bu yıl tavafa izin versek, Araplar bizim Aniden Emri Vakî'ye geldiğimiz hususunda dedikodu yapar. Ancak ziyareti gelecek yıl yapacaksınız, der. Böyle yazılır. Süheyl ilave eder. Senin dinine de gelse, bizden hiçbir erkeğin sana gelmemesi, gelirse iade etmem şartıyla, Müslümanlar bu şarta itiraz ederek, Sübhanallah, bize iltica eden bir Müslüman, müşriklere nasıl iade edilir derler. Bu haldeyken Ebu Jendel İbni Süheyl İbni Ami zincirleri arasında seke seke geldi. Mekke'nin aşağısındaki hapsedildiği yerden kaçmış. Kendini Müslümanların arasına atmıştı. Süheyl, ey Muhammed, bu seninle üzerine anlaştığımız maddelerin ilk uygulaması olacak. Bunu bana iade edeceksin dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, biz henüz anlaşmayı yazıp bitirmedik buyurdu. Süheyl, öyleyse, vallahi ben seninle hiçbir madde üzerine sulh yapamam dedi. Aleyhissalatü vesselam. Öyleyse şu Ebu dendeli bana bağışla da imza et buyurdu. Fakat Süheyl, Asla ben bunu sana bağışlamam diye direndi. Aleyhisselatu reyhisselam. Hayır. Hatırım için yap ricasında bulundu. Süheyl direndi. Asla yapmam Mikrez İbnaz atılıp. Biz onu sana müsaade ettik dedi. Ancak imza etkisine sahip olamadığı için Süheyl onu dinlemedi. Ebu Cendel teslim edilecekti. Ebu Cendel tabiallahu an. Ey Müslümanlar! Nasıl olur ben size Müslüman olarak sığınmışım. Beni müşriklere teslim mi ediyorsunuz? Bana yaptıklarını görmüyor musunuz dedi. Ebu Cendel'e Allah yolunda çok işkenceler yapılmıştı. Ömer İbn-i Hattab der ki. O gün bu ceyran eden hadiseleri çok alçaltıcı bularak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip sen Allah'ın hak peygamberi değil misin dedim. Evet dedi. Biz hak üzere düşmanlarımızla batıl üzere değiller mi dedim. Evet dedi. Öyleyse biz niye dinimiz uğrunda alçaklığı kabul ediyoruz dedim. Ben Resulullah'ım. Bu anlaşmayı imzalamakla Allah'a asi olmuş da değilim. Allah yardımcımızdır dedi. Sen, bize Medine'den çıkarken Beytullah'a gideceğiz. Onu tavaf edeceğiz demedin mi dedim. Pek tabi. Ama sana bu yıl gideceksin dedim mi dedi. Hayır dedim. Sen mutlaka onu tavaf etmeye geleceksin buyurdu. Ben Hazreti bu Bekir Allahu anha geldim. Ey Ebu Bekr Bu adam Allah'ın hak peygamberi değil mi dedim. Elbette hak peygamberi dedi. Biz hak, düşmanlarımız da batıl üzere değiller mi dedim. Elbette onlar batıl. Biz hak üzereyiz dedi. Öyleyse, niye dinimiz için alçaklığı kabul ediyoruz dedim. Ve adam, o Allah'ın Resulü'dür. Bunu kabul etmekler de Rabbine isyan etmiş olmayacaktı da. Allah onun yardımcısıdır. Şu halde sen onun emrine sarıl. Allah'a yemin ederim o hak üzeredir dedi. O bize, Kavya'ya gideceğiz, onu tavaf edeceğiz demiyor muydu dedim. Evet ama, sana bu yıl gideceksin dedim. dedi. Mi, dedi. Hayır, dedim. Sen ona gidecek. Onu tavaf edeceksin, dedi. Hedisi rivayet eden Zühri ki, Hz Ömer radıyallahu anh dedi ki, O günkü nezaketsiz çıkışımın günahını affettirmek için iyice amellerde bulundum. Anlaşmayı yazma işinden çıkınca, Resulullah aleyhissalatu vesselam re ashabına, Kalkın kurbanlarınızı kesin. Sonra da tıraş olun, buyurdu. Ancak müşriklerle yapılan bu hiç kimse memnun değildi. Bu sebeple kimse kalkmadı. Resulullah aleyhissalatu vesselam emrini üç kere tekrar etti. Yine kalkan olmayınca Ümmü Seleme radıyallahu hanın çadırına girdi. Ona halktan maruz kaldığı bu hali anlattı. O, kendisine, ey Allah'ın Resulü, bunu yani halkın kurbanını kesip, tıraşını olmasını istiyor musun? Öyleyse çık. ashabtan hiçbiriyle konuşma. Deveni kes. Berberini çağır. Seni tıraş etsin dedi. Aleyhisselatu vesselam kalktı. Hiç kimseyle konuşmadan bunların hepsini yaptı. Devesini kesti. Berberini çağırdı. Tıraş oldu. Ashab bunları görünce kalktılar. Kurbanlarını kestiler. Birbirlerini tıraş ettiler. Ancak... Bu sırada gam ve kederden birbirlerini öldüre yazdılar. Sonra bazı mimine kadınlar mehkelilerden kaçarak geldiler. Allah Teala Hazretleri, onların geri verilmemesi için şu ayeti indirdi. Ey iman edenler, kendi ifadelerince mimine kadınlar muhacir olarak geldikleri zaman onları intiham edin. Allah onların imanlarını iyi bilendir ya. Fakat siz de kadınlar olduklarına kail olursanız onları kafirlere geri vermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmazlar. Kafir zevcelerinin bu kadınları sarf ettikleri, mehri onlara kafirlere veredin. Sizin onları nikahla almanızda, mehirlerini verdiğiniz takdirde, üzerinize bir günah yoktur. Mümtehine on, Hazreti Ömer Ayet üzerine o gün cahiliye devrinde evlendiği iki hanımını boşadı. Birini Hazreti Muaviye İbni Ebu Süfyan nikahladı. Diğerini de Safran İbni Ümeyye. Sonra Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Medine'ye döndü. Kureyş'ten Ebu Basir Müslüman olarak Medine'ye iltica etti. Mekkeliler onu almak üzere arkasından iki adam gönderdiler. Antlaşmada bize verdiğin söz var. Onu teslim et dediler. Resulullah aleyhissalatu ve selam derhal onu onlara teslim etti. Bunlar Ebu Basir alıp gittiler. Yollar Zülhurayfe nam mevkîe gelince, azıkları olan kurmadan yemek üzere konakladılar. Ebu Basir onlardan birine, vallahi şu kinci çok güzel, görüyorum dedi. O, hemen kınından sıyrıp doğru, vallahi pek harika, onunla ne tecrübelerim var, dedi. Ebu Basır, hele bir göster, daha yakından bakayım deyip kaptığıyla adamı vurup öldürdü. Öbürü kaçıp Medine'ye geldi. Koşarak merside girdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu görünce yanındakilere, bu adam herhalde bir korku geçirmiş dedi. Adam aleyhissalatu vesselama gelince, vallahi arkadaşım öldürüldü. Beni de öldürecek değil. Ebu Basır radıyallahu Allah'u da geldi. Ey Allah'ın Resulü Allah senin zulmetimi tahrününü yerine getirdi. Beni onlara iade ettin. Allah beni onlardan tekrar kurtardı dedi. Aleyhissalatu ve selam. Arabi kızıştıranın annesi ağlar. Keşke ona bir kişi daha olsa cevabını verir. Ebu Basir bu sözü işittince anlar ki Aleyhissalatu ve selam onu yine iade edecek. Hemen oradan çıkıp deniz kenarına gelir istenen bir yere yerleşir. Mekkelilerin elinden Ebu Jendel İbn-i ile kurtulup Ebu Basir'e iltihak eder. Derken Kureyş'ten Müslüman olan herkes Ebu Basire'ye katılmaya başlar. Kısa zamanda orada bir grup teşekkür eder. Allah'a yemin olsun. Kureyş'ten Şam'a gitmek üzere bir kervanın haberini aldılar mı? Ona saldırıp adamları öldürüyor. Mallarına el koyuyorlardı. Kureyş Resulullah aleyhissalatu ve Selema elçi gönderip, Allah'ın adını ve aralarındaki akrabalık bağlarını hatırlatarak, Mekke'den geleceklerin emniyette olacağını, yeter ki bu Basir ve arkadaşlarının yaptığı baskınların önlenmesini rica ettiler. Bazı rivayette, bunu temin için Medine'ye çağırdı. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. O, size Mekke'nin karnında hududu içinde, Onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, onların ellerini sözden, sizin ellerinizi onlardan çekendi. Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Onlar, küfreden, sizi merçit-i haramdan ve alıkonulmuş hediyelerin mahalline ulaşmasından membedenlerdir. Eğer Mekke'de kendilerini henüz tanımadığınız mümin erkeklerle mümin kadınları bilmeyerek çiğneyip de o yüzden size bir veba isabet edecek olmasaydı Allah size fetih için elbette izin verirdi. Bunu kim dilerse, onun rahmetine kavuşturmak için yaptı. Eğer onlar seçilip ayrılmış olsalardı biz onlardan küfredenleri muhakkak elem verici bir azaba gidip etmiştik bile. O küfredenler kalplerine otağı subuğu. O cahillik taasubunu yerleştirdiği sıradaydı ki hemen Allah, Resulünün ve mününlerin üzerine kure imani viyesini indirdi. Onları takva sözü üzerinde durdurdu. Onlar da buna çok layık ve buna ehil idiler. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Fet 24 4237 Hubebiye Gazvesi H.Z. Ali Allahu an anlatıyor. Hubebiye bir grup köle. Resulullah aleyhissallatu ve selamı sultan önce gelmişti. Efendileri aleyhissallatu ve selama. Ey Muhammed, onlar senin yanına dinine iştirak göstererek gelmiş değiller. Kölelikten kaçtılar diye mektup yazdılar. Ashabdan bazı kimseler de doğru söylüyorlar. Onları sahiplerine geri ver dediler. Resulullah aleyhissallatu ve selam. Şeriat bu çeşit sığınan Müslümanlar hürler olarak kabul edip himaye vermeye hükmettiği halde Müslümanların müşrik dostlarının, bunlar din için değil, hürriyet için sana geldiler şeklindeki tahkiki, mümkün olmayan aldatıcı sözlerini esas alıp geri göndermelerini teklif etmelerine öfkelenip, Ey eşler Öyle zannediyorum ki, siz böyle hükmederek, Allah'ın, Boyunlarınızı vuracak birini göndermesini bekliyorsunuz dedi ve köleleri iade etmekten imtina etti ve Onlar aziz ve celil olan Allah'ın azadlarıdır buyurdu. 4238 Hudeybiye Gazvesi Selame İbnül Ekrar Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam ile birlikte Hudeybiye'ye geldik. Biz 1400 kişiydik. Kuyunun başında 50 koyun vardı. Suyu bunlara bile yetmiyordu. Resulullah ve Vesselam kuyunun kenarına oturdu. İyice hatırlayamıyorum ya dua buyurdu. Ya da kuyuya tükürdü. Derken kuyunun suyu coştu. Biz de hem kendimiz içtik. Hem de hayvanlarımızı suladık. Sonra ve Vesselam. Bizi bir ağacın altında bir at etmeye çağırdı. Önce ben bir at ettim. Sonra herkes gelip sırayla bir at etti. Nihayet halkın ortasında kalınca, ey Seleme! bir at et, buyurdu. Ey Allah'ın resulü, en başta ben bir at ettim dedim. Yine de buyurdu. Resulullah aleyhissalatu ve selam beni çıplak, yani silahsız bulmuştu. Bana deriden yapılmış bir kalkan verdi. Sonra beyat almaya devam etti. Son kişiden de beyat alınca. Ey Seleme! sen bana bir at etmiyor musun? dedi. Ey Allah'ın resulü, ben sana başta da, ortada da olmak üzere iki kere bir at ettim dedim. Olsun. Yine de buyurdu. Ben de üçüncü sefer bir at ettim. Sonra bana, Ey Seleme! benim sana verdiğim kalkanın nerede? dedi. Ey Allah'ın resulü dedim. Amcam Amir çıplak olarak bana rastladı. Ben de kalkanı ona verdim. Bu sözüm üzerine Aleyhissalatu ve selam güldü ve sen dedi vaktin birinde adamın dediği gibisin Allah'ım demiş bana öyle bir dost ki o bana kendi nefsinden daha sevgili olsun sonra müşrikler bizimle sult hususunda haberleşmeye başladılar öyle ki birbirimize gidip gelmeler oldu sonunda sult yaptık. Ben Tavha İbni Ubeydi'nin Allah'ın hizmetçisiydim. Atın sular, kaşığlar, kendine de hizmet eder. Yemeğinden yerdim. Çünkü Allah ve Resulü yolunda hicret için malımı ve ailemi terk etmiştim. Biz ve Mekkeliler aramızda sulh yapınca, birbirimizle karıştık. Ben bir ağacın yanına gelip dikenlerini süpürerek dibine yattım. Mekke halkından dört müşrik yanıma geldi. Resulullah. Aleyhi Salatu ve Vesselam'a hakaret etmeye başladılar. Ben onlara kızdım ve bir başka ağacın dibine geçtim. Silahlarını ağaca asık yattılar. Onlar bu vaziyette iken vadinin aşağısından bir münadi şöyle sesleniyordu. Muhacirlerin imdadına yetişin. İbnü i Züneyn öldürüldü hemen kılıncımı çekip. Bu uyuyan dört kişiye hızla yürüyüp silahlarını aldım. Elimde deste yapıp. Sonra da. Muhammed'in yüzünü mükerrem kılan o dağıta da yemin olsun. Sakın sizden kimse başını kaldırmasın. İki gözü taşıyan kellesini uçururum dedim. Sonra onları sürerek Resulullah ve vesselama getirdim. O sırada amcam Amir radıyallahu amca abelattan mikrez denilen bir adamı. Üzeri kullanmış bir at üzerinde beraberinde yetmiş müşrik olduğu halde Resulullah'a getirdi. ve selam onlara. Bir nazar edip, bırakın onları, hücurun başı da sonu da onların olsun dedi ve hepsini affetti. Bunun üzerine Allah Teala Hazretleri şu ayeti indirdi. O sizin mekenin karnında hududu içinde onlara karşı muzaffer kıldıktan sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendi. Fethi 24-26 Sonra Medine'ye mütevecihen oradan arıldık. Benidiyan ile aramızda bir dön yer aldığı bir yerde konakladık. Benidiyan'ın hepsi müşrik idi. Aleyhisselatu vesselam geceleyimde tırmanacak kimse istiğfada bulundu. Sanki o kimse Resulullah aleyhissalatu vesselam ile Asyabı'nın gözcülüğünü yapacaktı. O gece iki veya üç kere daha çıktım. Sonra Medine'ye geldik. Resulullah Aleyhisselatu vesselam büyük develerini beraberinde ben de olduğum halde, hizmetçisi Rabah ile gönderdi. Ben onun maiyetine Talha İbni Ubeydillah Rabi'yallahu anh'ın atı ile çıktım. Ben atı develerle birlikte klasıya götürüp getiriyordum. Sabahleyin girdeme göreyim. Abdurrahman el-Fezari, Resulullah ve vesselamın develerini yağmalamış. Hepsini götürmüş. Çobanı da öldürmüş. Ey Rabah! Dedim. Şu atı al. Durumu Talha ibn Ubeydillah bildir ve Resulullah'a haber verdi ki, müşrikler meradaki sürüyü yağmaladılar. Sonra bir tepenin üzerine çıkarak Medine'ye yönelip üç defa iddia ettim. Ey sabahım, sonra adamların arkasından o atmak üzere çıktım ve şunları da tercüm ediyordum. Ben ibn al-ekbalım. Bugün alçakların vay haline. Onlardan birine kavuştum ve semedine bir ok attım. Hatta okun kanadı omuzuna değdi. Al bunu dedim. Ben İbnül Ekval'ım. Bugün alçakların vay haline. Vallahi onları atıyor ve yaralıyordum. Bir atlı bana dönecek olsa. Bir ağaca gelip dibine oturuyordum. Sonra tekrar atıyordum. Derken dağın vadisi daraldı. Dar bir yere girdiler. Ben dağa tırmandım. Onlara taş atmaya başladım. Böylece onları takip etmeye devam ettim. Öyle ki, Resulullah ve Vesselam'ın hayvanlarından Allah'ın yarattığı hiçbir deve yoktu ki arkama almamış olayım. Böylece müşrikler benimle hayvanların arasından çekildiler. Sonra onlara ok atarak arkalarını takip ettim. Nihayet 30'dan fazla bir ve otuz mızrak bıraktılar. Hızlı kaçabilmek için hafiflemek istiyorlardı. Bir şey atacak olsalar, üzerine taşlardan nişan koyuyordum. Ta ki, Resulullah ve Ashab onları tanısın. Böyle gide gider bir dağ yoluna geldiler. Bir ne? Görsünler. Yanlarına Bedel Hezari'nin falan oğlu gelmiş. Hemen kuşluk yemeği yemek üzere oturdular. Ben de bir tümselin üzerine oturdum. Hezari. Şu gördüğümde ne diye sordu. Bununla başımız belada. Vallahi sabah'ım köründen beri peşimizde. Bize durmadan atıyor. Elimizde ne varsa çekip aldı dediler. Öyleyse sizden ona dört kişi gitsin dedi. Böylece bana mütevecihen dört kişi ayrıldı ve daha tırmandı. Bana konuşma imkanı verdikleri vakit onlara beni tanıyor musunuz dedim. Hayır. Sen kimsin dediler. Ben Serame İbnül Ekval. Muhammed'in yüzünü şereflendiren zata yemin olsun sizden kimi istesen mutlaka yakalarım. Ama sizden kimse beni yakalayamaz dedim. Onlardan bir adam. Ben biliyorum dedi ve geri döndüler. Ben yerimden ayrılmadım. Derken Resulullah aleyhissalatu vesselamın atlarını ağaçların arasına girerken gördüm. En önde el ahramel esedi. Arkasında ebu katada el ensarı. Onun arkasında el mikdat ibnu esved radıyallahu anhüm vardı. Ahramın atının gemini tuttum. Bu sırada küffar dönüp gitti. Ahrama! Ey ahram! Bunlardan sakın! Resulullah ve Ashab'ı gelinceye kadar yolunu kesmesinler dedim. Bana! Esk Selem'e! Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyor, cennetin de cehennemin de hak olduğunu biliyorsan, benimle şehadet arasına engel olma dedi. Ben de onu bıraktım. Abdurrahman'la karşılaştılar. Abdurrahman'ın atını hemen öldürdü. Abdurrahman da onu yaralayarak öldürdü ve onun atını atladı. Derken Resulullah aleyhissalatü vesselamın süvarisi Ebu Katader ad-ı Allah'u an Abdurrahman'a yetişti. Yaralayıp öldürdü. Muhammed'in yüzünü şerefli kılan zat'a yemin olsun. Ben onları yaya koşarak takip ettim. Öyle ki... Arkamda Resulullah ve Vesselam'ın ashabı ve tozları sebebiyle bir şey görmüyordum. Gün batımı öncesine kadar böyle devam ettik. Bu sırada bir dağ yoluna sattılar. Orada zukarat denen bir su vardı. Sudan içmek için sapılmıştı. Çünkü susamışlardı. Peşlerinden koşarak gelen bana baktılar. Ben onları bundan uzaklaştırdım. Bir damla bile tadamadılar. Oradan çıkıp zorak veren bir dağ yoluna saptılar. Ben koşup onlardan bir adama yetiştim. Omuz kemiğine bir ok sapladım. Al bunu. Ben i̇bn Ekval'ım. Bugün alçakların vay haline dedim. Anasız kaba sıca. Bu. Sabahki Ekval'ım dedi. Evet ey kendinin düşmanı. Sabahki Ekval'ım dedim. Dağ yoluna. İki at bıraktılar. Onları Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a getirdim. Amcam Amir İbn-i birinde sulandırılmış süt, diğerinde su bulunan iki kapla bana yetişti. Hem içtim, hem abdest aldım. Sonra Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'a geldim. Az önce kafirleri başından kovaladığım suyun başındaydı. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ı, bütün develeri ve müşriklerden kurtardığım bütün eşyaları, bürdeleri, Mızrakları almış buldum. Bilal Rab'i Allahu Ant'a kurtardığım o develerden birini kesmiş. Resulullah aleyhissalatu vesselama ciğerini ve hör yüzünü kızartıyordu. Ey Allah'ın Resulü! Beni bırak! Az hatan yüz kişi seçip müşrikleri takip edeyim. Geriye bıraktıkları bütün habercilerini geberteyim dedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam yan dişleri gündüz ışığında görününceye kadar güldü. Ey Seleme buyurdu. Kendini bunu yapabilecek ülke görüyor musun? Evet dedim. Seni şerefli kılan zata da yemin olsun. Evet şimdi onlara gıtafan yurdunda ziyafet verilmektedir dedi. Derken gıtafanlı bir adam geldi ve onlara falan kişi bir deve kesmişti. Derisini soyar sormaz bir toz gördüler de, düşman size gelmiş deyip kaçıp gittiler dedi. Geceyi orada geçirdik. Sabah olunca Resulullah aleyhissallatu ve selam bugün en hayırlı kıyamız ve bu kata de en hayırlı piyademizle temel idi buyurdu. Ve Resulullah aleyhissallatu ve selam bana iki hisse verdi. Biri kıyam hissesi, biri de piyade hissesiydi. Bana bu iki hisseyi de vermişti. Sonra Resulullah aleyhissallatu ve selam devlet albanın terkisine beni alarak Medine'ye mütevelli hareket etti. Bir yolda giderken ya yürüyüşünde hiç kimsenin kendisini geçemediği ensardan bir adam, Medine'ye kadar yarış yapacak var mı? Koşulu yok mu? Demeye başladı. Bu sözünü habire tekrar ediyordu. Sesini işittince, sen hiçbir iyiye ikram etmez, hiçbir şerefliyi saymazsın dedim. Resulullah aleyhissalatu ve selam hariç. Hayır dedi. Ben aleyhissallatu ve yönelip. Ey Allah'ın Resulü annem babam sana kurban olsun bana müsaade buyurun şu adamla yarışayım dedim sen bilirsin buyurdular adama geliyorum hazır ol dedim ayaklarımı ayarlayıp sıçradım koştum nefesimi canlı tutmak için bir veya iki tepede kendimi tuttum sonra yetişmek ve omuzları arasına dokunmak için tabanları kaldırdım ve dokunduk Geçildim. Vallahi seni geçtim dedim. Biliyorum dedi. Medine'ye varıncaya kadar onu geçtim. Vallahi Medine'de üç gece kalıp, Resulullah ve vesselam ile birlikte Helen Haber'e gittik. Yolda amcam Amir İbnül Ekva, halka şu beytleri terennüm etti. Vallahi Allah olmasaydı hidayeti bulamazdık. Ne sadaka verir ne namaz kılardık. Biz senin fazlından müstahni değiliz. Düşmanla karşılaşınca ayarımıza sebat ver. Üzerimize sekine kuvve imaneliği indir. Resulullah aleyhissalatu vesselam selam kim dedi? Amcam. Ben abi i̇bn Ekla cevabını verdi. Aleyhissalatu vesselam. Mağfiret göresin ey amir diye dua buyurdu. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir kimse mağfiret dileğinde bulunduğumu mutlaka şehit olurdu. Bunun üzerine Ömer i̇bn Hatta Hattab Allah'u anh kendi devesinin üstünde seslendi. Ey Allah'ın Resulü! Keşke bizi amirle faydalandırsam. Hayber'e vardığımız zaman, kralları merhab kılınca elinde karşımıza çıktı. Şöyle söylüyordu. Hayber bilir ki ben merhabım. Siyahı tamam tecrübeli bir kahraman. Savaş olunca alevlenen bir yiğit amcam amir radıyallahu anh da ilerleyip şunları söyledi. Hayber benim de amir olduğumu bilir. Fiyahı tam kahraman. Hemen iki darbe birbirine girdi. Merhabın kılıcı amcam amirin kalkanının içine rastladı. Amir onu alttan vurmaya yertendi. Ama kılıcı kendine döndü ve ana kesti. Ölümü de bundan oldu. Bir ara dışarı çıktım. Bir deme göreyim. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabından birkaç kişi. Amirin amiri batıl. Oldu. O kendi kendini öldürdü demezler mi? Hemen ağlayarak aleyhisselatu ve selamın yanına geldim. Ey Allah'ın Resulü! Amirin ameli batıl mı oldu dedim. Bunu kim söyledi buyurdular. Ashabınızdan bazıları dedim. Bunu kim söylemişse yanılmış. Bilakis onun ezri iki kattır buyurdular. Sonra beni Ali İbni Ebi Halib adıya Allah'u anha gönderdiler. O gözünden hastaydı. Bu arada aleyhissalatu vesselam. Sancağı yarın öyle bir rahat vereceğim ki Allah ve Resulü'nü sever. Allah ve Resulü de onu sever dedi. Aileye geldim. Gerçekten gözümden rahatsızdı. Onu yederek getirdim. Resulullah aleyhissalatu vesselam gözlerine tükürdü. Anında iyileşti. Sancağı ona verdi. Sonra merhab çıktı. Şöyle demeye başladı. Hayber bilir ki ben merhabım siyahı. Tamam tecrübeli bir kahraman. Savaş olunca alevlenen bir yiğit Ali radıyallahu Allahu da şöyle dedi. Ben, annemin arslan dediği kimseyim. Ormanların çirkin manzaralı arslanı gibi. Düşmanlara kilo ile ton tartarım. Sonra havun başına bir darbe indi ve onu öldürdü. Hayber onun eliyle fethedilmişti. 4.239 Hubebiye gazvesi An-ı İbn-i e anlatıyor. He-ze-Cabi-i İbn-i abdillah dinledim. Diyordu ki, Resulullah ve Vesselam Hudeviye'ün bize şöyle söyledi. Bugün siz az ehlinin en hayırlı olanlarısınız. O gün biz bin dört yüz kişiydik. Bugün görebilseydim, size altında bir at yapılan ağacın yerini gösterirdim. Dört bin iki yüz kırk, Bera İbn-i Aziz badiyallahu anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam zülkadı ayında umreye çıkmıştı. Mekkeliler onun Mekke'ye girmesine izin vermediler. Resulullah. Gelecek yıl girmek. Orada üç gün kalmak. Mekke'ye silahlar torbalarda olarak girmek. Ailelerinden peşine düşmek isteyen çıksa bile kimseyi almamak. Asyabından Mekke'de kalmak isteyen çıkarsa kimseye mani olmamak şartları üzerine anlaşmıştı. Resulullah ve Vesselam Mekke'ye umre için girip, müddette dolunca, Mekkeliler Hazreti Ali'ye gelip, Arkadaşına söyle, Bizi terk etsin. Müddet doldu dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam çıktı. Ancak Hamza'nın kızları adıya Allahu Anh'ıma peşine takıldı. Ey amcam! Ey amcam! diye bağırıyordu. Hazreti Ali Rabiallahu Anh onu alıp elinden tuttu. Hazreti Fatıma an Anh'a Amcanın kızını yanına al dedi. Medine'ye gelince kızı yanına almak hususunda Hazreti Ali Zeyd ve Cafer Rabiallahu Anh'ın ihtilafa düştüler. Hazreti Ali O benim amcamın kızıdır. Ben ey hakkım diyordu. Cafer Rabiallahu Anh o hem amcamın kızı, hem de teyzesi nikahım altında, diyordu. Zeyd de, kardeşimin kızıdır, diyordu. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Kazım, teyzesinin yanında kalmasına hükmetti ve, teyze anne makamındadır, buyurdu. Hazreti Ali radıyallahu anha yönelerek, Sen bendensin, ben de senden, buyurdu. Cafer radıyallahu anha, Yaratılışım ve huyun bana benzer diyerek iltifat etti. Zeyd Rabiallahu Anh'a sen bizim hem kardeşimiz hem de Mevlamız azadnımızsın buyurdu. 4241 Mut'a gazilesi Ömer Rabiallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. ve Selam mut'a gazilesinde Zeyd İbni Harise Rabiallahu Anh'a emir komutan tayin etti ve dedi ki Eğer Zeyd öldürülecek olursa Komutan Cafer'dir. Cafer öldürülecek olursa Abdullah İbni Ebu Ahadır. Radıyallahu Abdullah der ki. Bu gazvede aralarında ben de vardım. Bir ara Cafer İbni Ebi Talib. Radıyallahu anhı aradık. Onu ölüler arasında bulduk. Öyleydi ki cesedinin ön cephesinde 90 küsür ok ve mızrak yarası saydık. Bir rivayette de şu ziyadeyi ilave etmiştir. Arka tarafında hiç yarı yoktu. 4242 Muhtakaz Cüresi H.Z.N.S. Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve selam. Zeyd, Cafer ve İbni Yevaha'nın öldüklerini onlardan haber gelmezden önce bildirdi. Şöyle demişti. Bayrağı Zeyd aldı ve isabet aldı öldü. Bayrağı. Ondan sonra Cafer aldı o da öldü. Sonra Abdullah İbni aldı. O da öldü. Böyle deyince Resulullah ve Vesselam'ın gözleri yaşla doldu. Resulullah sözlerine devam etti. Bayrağı. Sonra Allah'ın kılıçlarından bir kılıç. Tayin edilmeksizin aldı. Halid ibn Velid. Allah Teala Hazretleri ona zafer verdi. 4243. Mutlaka Züvesi. Kays İbni Ebi Hazım Rahimehullah anlatıyor. Halid'in şöyle söylediğini işittim. Muttagün'e elimde dokuz kılıç kırıldı. Elimde sadece Yemen'de mamul bir safiha geniş emirli kılıç kaldı. 4244 Muttagaz Resi İbn Malik el-Eşcai radıyallahu an anlatıyor. Muttagaz Resi'ne Zeyd İbni Harise radıyallahu an ile birlikte çıktım. Bana Yemenli bir asker defakat etti ki Üzerinde sadece bir kılıcı vardı. Müslümanlardan biri Bir deve kesti. Yemenli, ondan derinin bir parçasını istedi. O da verdi. Yemenli ondan kendine bir mevvi kalkan yaptı. Yolumuza devam ederken bir Rum birliğiyle karşılaştık. Onlar arasında, üzerinde müzehe altın işlemeli eğer taşıyan sarı bir at üzerinde bir adam vardı. Adamın silahı da müzehe birdi. Rumi adam Müslümanlara şiddetle saldırmaya başladı. Yemenli askerleri kayanın arkasında saklanarak onu takibe başladı. Derken Rumi ona uğradı. Yemenli kılıncıyla atın ayaklarını kırdı ve Rumi yere düştü. Hemen kılıcıyla üzerine atıp adamı öldürdü. Atta olanları vesiyahı aldı. Allah-u Hazretleri Müslümanlara zafer bir edince, Halid İbn-i adama birini göndererek evden öldürdüğü kimsenin eşyalarından el koyduğu şeylerden bazısını ondan aldı. Ağız der ki, Ben, Halide gelerek, Kendisine, Biliyor musun, Resulullah, Selerin öldürene ait olduğuna hükmetmiştir dedim. Elbette biliyorum. Fakat bunun aldıkları gözüme çok geldi dedi. Ben, Ya bunu adama geri verirsin, Ya da durumu ve resselama söylerim dedim. Ama Halid, Geri vermekten imtina etti. Ağız der ki, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında toplanınca ben Yemenli'nin ve Halid'in yaptığı şeyleri hikaye ediverdim. Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Ey Halid, niye böyle yaptın?" diye sordu. Halid: "Bu gözüme çok göründü." dedi. Aleyhissalatu vesselam: "Ondan ne aldı, sen geliver." dedi. Ben: "Ey Halid, al işte." Ben sana böyle yapman gerektiğini söylemedim miydi dedim. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu da ne demek buyurdu. Ben de anlattım. Bunun üzerine Resulullah öfkelendi ve Ey Halid! Ona geri verme! Siz benim komutanlarımı bana bırakır mısınız hiç? Sizin ve komutanlarımın misali deve veya koyun çobanı tutulup da onları güden sulama vakti gelince havuza götüren çoban ve sürüsüne benzersiniz. Sürü gelir havuza girer. Temiz suyu içer. Çobana bulanılık kalır. Temiziz size bulanılık komutanlarıma. 4245 Üs İbzeyd'in Cüheyni'nin hurukaya gönderilmesi. Ebu Zabiyan anlatıyor. Üsame İbnu Zeyd Allahu anh'ı dinledim. Diyordu ki Resulullah ve selam bizi hurukaya gönderdi. Sabah baskını yapıp hezimete uğrattık. Ben de Ensar'dan biri. Hurukalı bir adama asadık. Adama galebe çalmıştık. La ilahe illallah dedi. Adam bunu söyler söylemez Ensar'ı. Savaşmayı bıraktı. Ben devam ettim ve ırağımı saplayıp öldürdüm. Medine'ye geldiğimiz zaman benim yaptığım. Resulullah'ın kulağına ulaşmış. Beni çağırttı ve, ey Usami. Sen. La ilahe illallah dedikten sonra adamı öldürdün diye sordu. Ben, o bunu, canını kurtarmak için söyledi dedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam, sen onu la ilahe illallah dedikten sonra öldürdün mü dedi. Bu cümleyi o kadar çok peş peşe tekrar etti ki, keşke bugünden daha önce Müslüman olmasaydım, Müslüman olarak böyle bir cinayeti işlememiş olurdum diye temenni ettim. Müslümin cündeden kaydettiği bir diğer rivayet şöyle. Sen la ilahe illallah diyeni öldürdün mü? Kıyamet günü la ilahe illallah gelince ona nasıl hesap vereceksin? Bunu ona çok tekrarladı. 4246. Teti. Gazvesi Hz. Ali Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam benim Zübeyrî ve Mikdad'ı gönderdi ve dedi ki: Girdin razatu Hanam mevkiiye varım. Orada bir kadın bulacaksınız. Onda bir mektup var. Mektubu ondan alın gelin. Gittik. Atımız bizi çabuk götürdü. Ural'a geldik. Kadınla karşılaşınca mektubu çıkar dedik. Kadın ben de mektup yok dedi. Ya mektubu çıkarırsın yahut senin elbiselerini soyarız diye ciddi konuştuk. Saç örgülerinin arasından mektubu çıkardı. Onu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a getirdik. İçerisinde şu vardı. hatıb İbn Ebi Betaya tarafından Mekke'de olan bazı müşriklere yazılmıştı. Resulullah ve Vesselam'ın sefer hazırlığı ile ilgili faaliyetlerini haber veriyordu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam Hatıb'ı çağırtarak Ey Hatıb! Bu da ne? diye sordu. Hatıb! Ey Allah'ın Resulü! Bana kızmadı acele etme. Ben Kureyş'e dışarıdan katılan bir adamım. Ben onlardan değilim aramızda kan doyu yok. Senin beraberindeki muhacirlerin Mekke'de akrabaları var. Mekke'deki mallarını ve ailelerini himaye ederler. Bu şekilde mezhebden gelen hamilerim olmadığı için oradaki yakınlarımı himaye edecek bir el edineyi istedim. Bunu yan küfrüm veya dinimden irtiladım veya ikramdan sonra küfrelizamdan dolayı yapmadım dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Bu size doğruyu söyledi dedi. Hazreti Ömer atılarak. Ey Allah'ın Resulü. Bırak beni. Şu münafığın kellesini uçurayım dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam da. Ama o de katıldı. Ne biliyorsun? Belki. Ve Allah-u Hazretleri belli ehlinin haline muttali oldu da. yapın. Sizleri mağfiret etmişim buyurdu. Bunun üzerine Allah-u Teala Hazretleri şu vahyi indirdi. Ey iman edenler! Benim düşmanımı da kendi düşmanlarınızı da dostlar edinmeyin. Kendileriyle aranızdaki sevgi yüzünden onlara peygamberin maksadını ulaştırırsanız değil mi? Halbuki onlar haktan size gelene küfür etmişlerdi. Mümtehinebir 4247 Fetih razıresi, i̇bn Abbas Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fetih razıresini Ramazan ayında yaptı. 4248 Fetih razıresi, ve i̇bn Zübeyr Zübeyrahim Ahullah anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Fetih senesinde Mekke'ye mütevecihen yürüyünce. Bu haber Kureyş'e ulaştı. Ebu Süfyan İbn-i Harb, Hakim i̇bn Hizam Bülayl i̇bn haber toplamak üzere şehrin dışına çıktılar. Yürüyerek ilerleyip Meryüz, Zehran'la mevkiye kadar geldiler. Bir de ne görsünler. Her tarafta ateşler yanıyor. Tıpkı Arafat'ta hayıların yaktığı ateşler gibi. Ebu Süfyan şaşkın. Bu da ne? Sanki Arafat'taki ateşler der. Bu der İbn-i Benim amrın ateşleri olmasın der. Ebu Süfyan. Ama beni amr'ın ateşi bundan az olmayı der Resulullah Aleyhissalatu ve selamın devriyelerinden bazıları bunları görür. Yaklaşır ve tevkif edip Resulullah Aleyhissalatu ve Aleyhi selamı Ebu Süfyan Müslüman olur. Yürüdükleri zaman Abbas radıyallahu anha "Sen Ebu Süfyan şu dağın burnunda durdur, Müslümanları görsün." buyurur. Tembih edildiği şekilde Hazreti Abbas Ebu Süfyan'ı hakim bir noktada durdurur. Kabileler, Resulullah ve Vesselam'la birlikte bölük bölük Ebu Süfyan'ın önünden geçmeye başlarlar. Bir bölük geçer. Ebu Süfyan sorar. Ey Abbas bunlar kim? Bunlar beni gıfar der. Ebu Süfyan. Bana ne gıfardan der. Sonra Züheyne kabilesi geçer. Ebu Süfyan aynı şekilde sorar. Aldığı cevaba benzer mukabele de bulunur. Arkadan Süleym geçer. Ebu Süfyan aynı şekilde sorar. Aldığı cevaba benzer mukabele de bulunur. Derken bir bölük gelir ki, bu öncekilerden çok farklıdır. Yine sorar. Ey Abbas bunlar kim bunlar? Der Abbas. Ensardır. Başlarında Saat İbni Urba'de. Beraberinde de bayrak var. Saatler der ki, ey Ebu Süfyan. Bugün savaş günüdür. Bugün kabenin helal ad dolunacağı gündür Ebu Süfyan Abbas'a. Ey Abbas! Sen mekedisin. Bugün muhafaza vazifen yapacağın en iyi fırsat. Görelim seni şehri yağmalatma der. Derken bir bölük daha geçer. Bu geçenlerin sayıca en kötü. Bunun içinde Resulullah aleyhissalatu vesselam ve yakın ashabı var. Resulullah'ın sancağı da Cübeyr ve Avvam Havvam da diye Allah'u elindedir. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Ebu Süfyan'ın yanından geçerken Ebu Süfyan Salt ibnul Ubade'nin söylediğini biliyor musun der. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Ne demişti diye sorar. Ebu Süfyan şunu şunu söyledi diyerek yukarıda kaydedilen sözlerini hatırlatır. Bunun üzerine Resulullah Tat İbni Uba'da yanıldı. Bilakis, bugün Allah'ın kabe'nin şanını yücelttiği bir gündür. Bugün kabe'ye örtünün giydirildiği bir gündür dedi. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, sancağının, Mekke'nin batı ve kuzey cihetinde yer alan iki dağdan biri olan El Hacun'a dikilmesini emretti. Halit İbni Meylit Allahu Anh'a, şehre Mekke'nin üst kısmından, Keda'dan girmesini ferman buyurdu. O gün Halid İbn-i süvarilerinden iki kişi öldürülür. Hubeş beş İbn i Şarekül i̇bn Cabir El Fikri Rab'i Allah'u 4249 Fetih razıresi i̇bn Abbas radıyallahu Allah'u anlatıyor. Abbas, Ebu Süfyan i̇bn Harbi getirmişti. Merdüz Zahram'da Müslüman oldu. Abbas radıyallahu Allah'u dedi ki Ey Allah'ın Resulü, Ebu Süfyan Şereflenmeyi seven bir kimsedir. Onun şerefleneceği bir şey yapsanız doğru söyledin. Şehre girerken ilan edin kim Ebu Süfyan'ın evine girerse emniyettedir. Kim kapısını kapar, evinden dışarı çıkmazsa emniyettedir. Kim silahını atarsa o da emniyettedir. Kim mescide, Kabe'ye girerse o da emniyettedir. 4250 Fetih Gazvesi. FZ. Enes öyle buyuruyor. Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem fetih günü Mekke başında miferiyle girdi. Onu çıkardığı zaman bir adam gelerek İbnü Hatal Kabe'nin örtüsüne sarılmış vaziyette yakalandı. Affedelim mi dedi. Onu öldürün emir buyurdular. 4251, in 251 saat sadvesi Sat İbn Ebi Vakkas an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Fetih günü dört erkek iki kadın dışında, herkese hayatını bağışladı ve eman tanıdı. Bu dörtler arasında İbn-i Ebi Sarf da vardı. Hazreti Osman'ın yanında saklandı. Resulullah aleyhissalatu vesselam halkı, kendisine bir at etmeye çağırınca, Hazreti Osman Allahu an onu da getirip Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında durdurdu ve Ey Allah'ın Resulü! Abdullah'tan bir at al dedi. Aleyhisselatü Vesselam. Hiçse çıkarmadan üç sefer başımı kaldırıp ona baktı. Her seferinde beyattan imtina ediyordu. Üç seferden sonra. Onunla da bi'at etti. Sonra ashabına yönelip. İkinizde. Elimi beyat için vermekten imtina ettiğimi görünce kalkıp öldürecek aklı başında bir adam yok muydu buyurdular. Ashab. içinizden geçeni nasıl bilelim. Keşke bize gözünüzle bir imada bulunsaydınız dediler. Bunun üzerine bir peygambere hain gözlü olmak yaraşmaz buyurdular. E bu Davud der ki: Abdullah Hazreti Osman'ın süt kardeşiydi. 4252 Fetih sadvesi İbn Mesud'un da Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Fetih günü Mescid-i Haram'a girdiği zaman Beytullah'ın etrafında 360 tane dikili put vardı. Elindeki çubukla onlara dürtüyor ve... Hak geldi. Batıl zeval buldu. Batıl zaten zeval bulucudur. İsra 81. Hak geldi. Batıl hiçbir şey yoktan var edemez. Gideni de geri getirmez. S.B. 49 diyordu. 4253. Hetih gazvesi. H.Z. Cabir adı Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Hetih sırasında, Ömer İbn-i Hattaba, Basada iken Kabe'ye gelip oradaki bütün suretleri ortadan kaldırmasını emretti. Resulullah ve Vesselam oradaki bütün suretler ortadan kaldırılmadıkça Kabe'ye girmedi. 4254, Hetih gazvesi, i̇bn Ömer Rabiallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah ve Vesselam, Hetih günü, Mekke'nin yukarı kısmından, Devesinin üzerinde olarak ilerledi. Terkisinde de Üsame, İbn-i Zeyd radıyallahu anhüm'a vardı. Beraberinde Hazreti Bilal ve Kabe'nin haciklerinden olan Osman i̇bn Halha da vardı. Mescid-i Haram'da devesini ırttırdı. Osman'a Kabe'nin anahtarını getirmesini emretti. Osman annesine gitti. Ancak kadın anahtarı vermekten imtina etti. Osman! Vallahi! ''Ya anahtarı verirsin ya da şu kılıç elimden çıkacaktır.'' dedi. Kadın anahtarı verdi. Osman Resulullah'a getirdi. Aleyhissalatu ve Selam kapıyı açıp Beytullah'a girdi. Onunla birlikte Hazreti Hüsame, Bilal ve Osman da girdiler. Gündüzleyin içinde uzun müddet kaldı. Sonra çıktı. Halk içeri girmede yarış etti. Abdullah İbni Ömer ilk giren kimseydi. Girince... Bilal, Allahu anhı kapının arkasında ayakta duruyor buldu. Resulullah Aleyhissalatu vesselam nerede namaz kıldı diye sordu. Bilal Aleyhissalatu vesselam'ın namaz kıldığı yeri işaret ederek gösterdi. Abdullah der ki: Kaç vekat kıldığını sormayı unuttum. 4.255. Fetih Sadvesi. Hz. Ebu Leyla Radiyallahu Anh anlatıyor. Allah alakalı hazretleri Deccu İkrem aleyhissalatu ve selamın Mekke'nin fethini nasip edince halkın içinde kalkıp Allah'a hamd ve sena ettikten sonra dedi ki: Allahu Zülcelal Hazretleri Mekke'yi filin girmesinden korumuştur. Mekkelilere resulünü ve inimleri musallat etti. Mekke'de savaşmak benden önce hiç kimseye helal edilmedi. Bana da bir günün muayyen bir zamanında helal edildi. Benden sonra da kimseye helal edilmeyecek. Onun alı ürkütülmemeli. Otu yolunmamalı. Ağacı kesilmemeli. da ancak sahibi aranmak hastayla alınabilir. Kimin bir yakını öldürülmüşse? O kimse iki husustan birinde. Muhayyerdir. Ya diyet alır. Ya da ölünün ailesi kısas ister katil öldürülür. Abbas radıyallahu anh. Ey Allah'ın Resulü! İzhir otu bu yasaktan hariç olsun. Zira biz onu kabirlerimizde ve evlerimizde kullanıyoruz dedi. Aleyhisselatu vesselam da İzhir hariç buyurdu. 4256 Fetih Azvesi Vehdrahimehullah anlatıyor. H.Z. Cabir adı Allahu anha sordum. Mekke fethedildiği gün herhangi bir şey ganimet kılındı mı? Hayır cevabını verdi. 4257 Fetih Azvesi H Z Cabir Rabi'ye Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye girdiğinde sancağı beyaz. Üzerindeki sarı da siyahtı. 4258. Huneyn gazilesi. H.Z. Ebu Hüreyre Ra Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Huneyn gazilesine çıkmayı. Arzu edince. Yarınki konaklama yerimiz inşallah benikine ne hayfıdır. Onlar küfür üzerine orada yeminleşmişlerdi buyurdu. 4.259 Hurey'in gazvesi Sehni İbni Han Ali'ye Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselamla Hurey'in gün beraber yürüdük. Öğle sonrası oluncaya kadar yürümeyi uzattık. Öğle namazının vakti girdi. Derken bir atlı geldi. Ey Allah'ın Resulü! Dedi. Ben sizin önünüzden ilerledim. Hatta falan falan daha çıktım. Birreme göreyim. Havadin kabilesi toptan karşımda. Kadınları, develeri, davarları toptan hurmeine toplanmışlar dedi. Aleyhissallatu ve selam tebessüm buyurdu ve İnşallah. yarın bunlar Müslümanların ganimetidir dedi ve sordu. Bu gece bizi kim bekleyecek? Enes ibi ebi Merset el graneli atılıp. Ben, ey Allahım resulü dedi. Bey Sürullah aleyhissalatu ve selam. Öyleyse bin buyurdular. Enes atına bindi ve aleyhissalatu ve selamın yanına geldi. O zaman, şu geçide yönel, en yüksek yerine kadar çık. Gece boyu atından inme. Sakın senin cihetinden geceleyin aldatılmayalım tembihinde bulundu. Sabah olunca aleyhissalatu ve selam namaz geçti. İki rekat namaz kıldı. Sonra. Atlıdan bir haberiniz var mı diye sordu. Bir haberimiz yok dediler. Namaza duruldu. Resulullah aleyhissalatu vesselam namaz kılarken geçide doğru Hazan göz atıyordu. Namazı kılıp selam verince. Müjde. Atlımız geldi buyurdu. Biz de geçidin ağaçları arasına baktık. Gerçekten o idi. Geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselamın yanında durdu. Selam verdi ve ben dedi, gittim bu geçidin en yüksek yerine, Resulullah'ın emrettiği şekilde vardım. Sabah olunca iki geçit daha tırmandım. Baktım kimseyi görmedim dedi. Resulullah aleyhissalatü vesselam ona, gece attan indin mi diye sordu. Namat veya kazayı hacet dışında inmedim dedi. Aleyhissalatü vesselam, bu amelinle cenneti kendine vacip kıldın. Bundan da öyle Amir'i terk etmenin sana bir günahı yok. Bu Amir'in cennete girmen için kafidir buyurdular. 4.260 Hüneyn Hazresi Allahu an anlatıyor. Hüneyn gününde, Hevazin, Katafan ve diğerleri çocukları ve develeriyle birlikte savaş yerine geldiler. O gün Resulullah Aleyhisselatu ve Selam'ın ordusunda da 10.000 kişi vardı. Mekkeli Tulek'a da Resulullah'ın Savaş başlar. Başlamaz hepsi geri kaçtı. Aleyhisselatu ve Selam yalnız kaldı. O gün iki defa nida etti. İkisi arasına bir başka söz karıştırmadı. Şöyle ki, sağ tarafına yönelip, Ey Ensar cemaati diye bağırdı. O taraftakiler, Buyurun ey Allah'ın Resulü, Biz seninle beraberiz. Müjde dediler. Aleyhisselatü Vesselam sonra Resuluna döndü. Ey Ensar cemaati diye bağırdı. O taraftakiler de, Buyur ey Allah'ın Resulü, Müjde, biz seninleyiz dediler. Aleyhisselatü Vesselam beyaz bir katırın üstündeydi. Katırdan indi ve, Ben Allah'ın kulu ve elçisiyim dedi. Müslümanlar toparlanıp mukabil hücuma geçince müşrikler hezimete uğradı. Aleyhisselatü Vesselam çok ganimet elde etti. Onu muhacirler ve Tuleka arasında taksim etti. Ondan Ensara hiçbir şey vermedi. Bunun üzerine Ensariler adıya Allahu Anh'ın serzenişte bulunup, sıkıntı olunca biz çağrılıyoruz. Ama ganimeti bizden başkasına veriyor dediler. Bu sözleri ve Vesselam'ın kulağına ulaşmıştı. Hemen Ensarı topladı. Ey Ensar cemaati! Herkes dünyalıkla dönerken siz Muhammed aleyhissalatu vesselam'la dönmekten, evinizde onunla beraber olmaktan razı ve memnun değil misiniz?" dedi Ensar. Elbette ey Allah'ın Resulü. Razıyız, memnunuz." dediler. Aleyhissalatu vesselam. İnsanlar bir vadide yürüseler, Ensar da bir geçide yürürse, ben Ensar'ın geçidinde giderim." buyurdular. 4261 Hüneyn gazilesi, Ebu İshak Rahimullah anlatıyor. Bir adam Bera İbni Azib radıyallahu anhüme geldi ve Ey Ebu İmare, Hüneyn gününde hepiniz geri mi kaçtınız? diye sordu. Bera, ben Resulullah aleyhissalatu vesselamın kaçmadığına şehadet ederim. Ancak, askerlerden yükü hafif olan aceleciler ile zırh taşımayanlar Hevazi'nin bir kanadına yürüdüler. Halbuki buradakiler okçu kimselerdi. Onları çekirge sürüsü gibi hep birden ok yağmuruna tuttular. Bunun üzerine dağılmak zorunda kaldılar. Böylece düşman, Resulullah'a yöneldi. Aleyhisselatü Vesselam'ın katırını Ebu Süfyan İbn-i Saris İbni Abdülmuttalib adıya Allah'ı an Aleyhissalatu Aleyhisselatü Vesselam katırından indi. Dua etti. Allah'tan yardım talep etti. Şöyle diyordu. Ben peygamberim yalan değil. Ben Talib'in oğluyum. Allah'ım yardımını indir. Sonra askerleri düzene koydu. Vera devamla der ki: Vallahi biz savaş kızıştımı Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem'o fırnızdık. Bizim cesurumuz Resulullah Aleyhissalatu ve Sellem'le aynı hizada durabilendi. 4262 Huneyn Gazvesi selamı ibni el-akrar Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam bir seferdeyken yanına bir düşman gözcüsü uğradı. Ashabıyla konuşmaya oturdu. Sonra birden sıvıştı. Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam Onu yakalayın ve öldürün emir buyurdu. Ben yakalayıp öldürdüm. Resulullah Aleyhissalatu ve Esselam sahebini bana verdi. 4263 Burayn gazvesi. HZNF radıyallahu an anlatıyor. Annem Ümmü Süleym. Bu neyin savaşı sırasında bir hançer temin etmişti. Yanından ayırmıyordu. Resulullah aleyhisselatu vesselam hançeri görünce sordu. Ey Ümmü Süleym. Şu ne bunu? Müşriklerden biri bana yaklaşacak olursa karnına saplamak için temin ettim dedi. Resulullah aleyhisselatu. Ve selam bu söz üzerine gülmeye başladı. Ümmü Süleym, ey Allah'ın resulü, sizinle olup da şu Tulekadan hizmete uğrayan bizim dışımızdakileri öldür, dedi. Resulullah aleyhissalatu ve selam, ey Ümmü Süleym, şurası muhakkak ki Allah bize kafi geldi ve iyi yaptı, buyurdu. 4264 El Tas Gazvesi. H Z. Bu Münse an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam gazvesinden fari olunca. Ebu Amir Allahu anhı bir askeri birliğin başında evtasa gönderdi. Ebu Amir. Orada Dureyt İbn-i Sümme ile karşılaştı. Dureyt öldürüldü. Allah da adamlarını hezimete uğrattı. O sırada ben Ebu Amir ile beraberdim. Dizine bir ok oh atıldı. Yanına gelip. Bu okusana kim attı diye sordum. Bana bir şahsı işaret ederek ok oh atanı gösterdi. Ona yönelip. Yanına vardım. Beni görünce kaçtı. Ben de peşine düştüm. Utanmıyor musun? Durmuyor musun diye peşinden bağırmaya başladım. Birden durdu. Karşılıklı olarak bir iki kılıç salladık. Derken ben onu öldürdüm. Sonra gelip Ebu Amir'e. Allah seninkinin canını aldı dedim. Hele şu oku bir çek dedi. Ben oku çektim. Okun yerinden su çıktı. Ey kardeşimin oğlu. Dedi. Resulullah ve Vesselam'a benden selam söyle. Benim için Allah'tan mağfiret dileği versin. Ebu Amir. Birliğin komutanlığını bana devretti. Bir müddet durup sonra vefat etti. Dönünce. Durumdan Resulullah ve Vesselam'a bilgi verdim. Bir miktar su getirtti. Abdest alıp ellerini kaldırdı. Koltuk altlarının beyazlığını gördüm. Sonra şöyle dua etti: "Allah'ım, bu e Ebu Amire mağfiret buyur. Allah'ım, kıyamet günü onu, onun derecesini kullarının veya insanların birçoğunun derecesinden üstün tut. Ey Allah'ın Resulü, benim için de isteği ifa dedim. "Allah'ım, Abdullah İbnu Kays'ın günahını mağfiret et. Onu kıyamet günü iyi bir yere koy." dedi. E bu der ki o iki duadan biri Ebu Amir içindir. Diğeri de Ebu Musa içindi. 4265 Taif gazvesi i̇bn Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam Taif'i kuşatınca hiçbir netice elde edemedi. Bunun üzerine inşallah yarın yolcuyuz muhasarayı kaldıracağız dedi. Bu ashabın pek ağrına gitti. Yani Taif'i fethetmeden gidecek miyiz bir rivayette denecek miyiz dediler. Aleyhissalatu ve selam da sabahleyin saldırın buyurdular. Sabahleyin saldırdılar ve birçokları yaralar aldı. Resulullah tekrar yarın inşallah gideceğiz buyurdular. Bu sefer akserler memnun kaldılar. Aleyhissalatu ve selam onların haline güldü. 4266 Taif Gazvesi Osman bin Ebil As'adı Radiyallahu an anlatıyor. Sakif heyeti geldiği zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına indiler. Aleyhisselatü Vesselam onları mescidde ağırladı. Ta ki kalplerini daha bir dikkate getirin müessir olsun. Onlar Müslüman olup beyat yapmak için öfür alınmamasını, cihada çağrılmamalarını ve namazın kendilerine farz kılınmamasını şart koştular. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Sizden öfür alınmasın. Cihada da çağrılmayın. Ama rüküsüz namazsız birbirinde hayır yoktur buyurdu. 4267 Taif Gazvesi Vehbi İbn-i Rebbih anlatıyor. Beyak yaptıkları zaman Sakif'in durumu neydi diye sordum. Sadaka zekat vergi vermemeyi, cihat etmemeyi şart koştular dediği de Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'ın. Onlar gerçek manada Müslüman olunca kendiliklerinden zekat da verecekler. Cihada da katılacaklar dediğini işittiğini söyledi. 4.268 Halid İl-Nelid R.A. Beni cezimeye gönderilmesi i̇bn Ömer radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Halid radıyallahu anh'ı beni cezimeye gönderdi. Yurtlarına varınca Halid onları önce İslam'a davet etti. Onlar Müslüman olduk demeyi güzel söyleyemediler. Sabi olduk sebîb olduk dediler. Halit de onları öldürmeye, esir etmeye başladı. Bizden her bir askere esirini verdi. Sonra bir gün geçince herkese esirini öldürmeyi emretti. Ben vallahi ben esirimi öldürmem. Arkadaşlarımdan da kimse esirini öldürmez. İyi dedim. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a gelince durumu haber verdik. Ellerini kaldırıp Allah'ım Halid'in yaptığından beri dedi ve bunu iki sefer tekrar etti. Abdullah İbni es Sehmi ve Alkame İbni Müceziz el-Müllici seriyesi buna Serriyet-ül Ensari ile denmiştir. 4.269 Halid İlmelid, R.A. Beni de gönderilmesi, Ali İbn Ebi Halib adı -e Allah'u an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir seriyle gönderdi ve birliğin başına ensardan bir zat koydu ve askerlere komutanlarına itaat etmelerini emretti. Sefer esnasında komutan, bir meseleden öfkelenip, Resulullah Aleyhisselatü selam bana itaat etmenizi emretmedi. Mi dedi. Hepsi de. Evet emretti dediler. Öyleyse. Dedi. Derhal bana odun toplayın. Hemen odun toplanmıştı. Bu sefer, ateş atın emretti. Ashab olun bir yanına ateş attı. Komutan, içine girin emretti. Girmek üzere ilerlediler. Ancak birbirlerinden tutup, biz, ateşten kaçarak Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a geldik. Şimdi ateşe gitmemiz olur mu? diyerek girmediler. Öyle durdular. Ateş söndü. Komutanın da öfkesi geçti. Bu vaka Resulullah aleyhissalatu ve selama e intikale dince, eğer girselerdi, kıyamet gününe kadar bir daha ondan çıkamazlardı. Allah'a ısyanda kula itaat yok. Taat marufdadır buyurdular. 4.270 H.Z. Ebu Musa ve Boğaz'ın yemeğine gönderilmesi, Ebu Musa Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam. Beni ve de Muaz'a deyallahu anhümayı yemeğine gönderdi ve şu tembihte bulundu. İnsanları dine tatlılıkla davet edin. Müjdeleyin. Nefret ettirmeyin. Kolaylaştırın. Zorlaştırmayın. Uyumlu olun, geçimsiz olmayın. Biz yemeğine vardık. Her ikimizin ayrı birer çadırı vardı. Çadırlarımızı müstahillen kullanıyorduk. Birbirimize ziyaretlerimiz olur. Birleşirdik. Bir seferinde Muaz. Ebu Musa radıyallahu anhümaya geldi. Ebu Musa, çadırının önünde oturuyordu. Yanında zincire vurulmuş. Öldürmek istediği bir Yahudi vuruyordu. Ey Ebu Musa! Nedir bu manzara ne oluyor dedim. Bu bir Yahudidir. Müslüman olmuştu. Tekrar Yahudiliğe döndü dedi. Sen onu öldürmeyince oturmayacağım dedim. Kalkıp öldürdü. Sonra oturup konuşmaya başladılar. Allahu an Ey! Ebu Musa! Karanı nasıl okuyorsun diye sordu. Yatağımın üzerinde, namazında, dineğimde zaman zaman fırsat buldukça parça parça okuyorum dedi. Sonra Ebu Musa! Muazzar! Ya sen nasıl okuyorsun diye sordu. Bunu sana bildireceğim. Ben uyurum. Sonra kalkar Kur'an'dan okurum. Böylece uyanıkken ümit ettiğin sevabı uykumda da kazanacağımı ümit ederim diye cevap verdi. 4271 Ali E. Talip Halit İlneyled'in yemeğine gönd H. Z. Gireyde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı humusu ganimetin beşte birini almak üzere Halide gönderdi. Halit radıyallahu anh Humusu ona verdi. Ali Ondan kendine bir cadiye seçti. Ali, geceleyin gusül yapmış olarak sabaha erdi. Aileye kızmıştım. Ali Allahu anha, şunu, görmüyor musun diye söylendim. Sonra da Resulullah ve vesselama gelince durumu anlattım. Ey bireyde, buyurdular. Sen Ali'ye kızıyor musun? Evet dedim. Kızma, buyurdular. Zira onun Humus'taki hissesi aldığından fazladır. Ondan sonra Ali en çok sevdiğim insan oldu. 4272 Zülhalasa gazvesi Cerr-i İbn-i radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bana beni Zülhalasa'dan kurtarmazsın buyurdu. Bu Hasan'da bir idi. El-Kabetu Yemaniye denmekteydi. Ahmet kabilesinden güzeli atlı ile oraya vardım. Ahmetliler at besleyen insanlardı. Ben ise at üzerinde duramıyordum. Durumu Resulullah'a söyledim. Aleyhisselatu ve Selam göğsüme vurdu. Öyle ki, parmaklarının izini göğsümün üzerinde gördüm. Sonra, Allah'ım, cerri atımın üstünde sabit kıl. Onu hidayete ermiş ve hidayet edici kıl buyurdu. Ben gittim. Onu kırdım ve yaktım. 4273 Zatüs, ı Selasil azvesi, Ebu Osman Enneti radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Am-ı İbn-i As radıyallahu anh'ı zat Selasil ordusunun başında göndermişti. am İbn-i As der ki, Ya Resulullah sana en sevgili insan kimdir dedim. Ayşe'dir buyurdular. Ben tekrar sordum. Erkeklerden kim onun babasıdır buyurdular. Ben bir kere daha sorayım dedim. Sonra kim Ömer buyurdular ve bazı erkek saydılar. Beni en sona atacak korkusuyla sürgüt edip başka sormadım. 4274 Tebük gazvesi Ebu Musa Allahu an anlatıyor. Ashabım Resulullah aleyhisselatu ve selama usredar ordusu. Yani tebük razıvesi sırasında yüklerini koyacakları deve hakkında sormam için beni gönderdiler. Yanına vardığımda meğer öfke de ben hissedememişim. Ey Allah'ın Resulü! Dedim. Arkadaşlarım size. Beni gönderdiler. Kendilerine yük devesi vermenizi istiyorlar. Vallahi ben onlara hiçbir yük devesi veremem buyurdular. Ayrıldım. Ama üzgündüm. Hem yük devesi verilme işine... Hem de bana kızmış olabileceği korkusuyla üzgündüm. Arkadaşlarımın yanına varıp ve vesselamın söylediğini kendilerine haber verdim. Sonra Resulullah bana birini bir göndererek beni çağırdı ve şu çifti, şu çifti, şu çifti al. Bunları arkadaşlarına götür. Ve de ki Allah veya Resulullah sizi bunlarla taşıyacak. Bunlara binin dedi. Ben onları Arkadaşlarıma götürdüm ve, Resulullah sizleri bunlarla taşıyacak. Lakin, vallahi sizden biri, sizin içinde ilk istediğin zaman, Resulullah'ın söylediğini vermen dediğini duyan birine gitmedikçe yakanızı bırakmam dedim. Arkadaşlarım, vallahi sen yanımızda müttehem değilsin. Doğru söylediğine inanıyoruz. Ama sen yine de dilediğini yap dediler. Ebu Musa, Onlardan bir grupla gitti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın önce söylemiş olduğu sözü işitenlere vardılar. Bunlar Ebu Musa'nın kendilerine söylediği şeyleri aynen söylediler. 4275 Tebük gazvesi Vasile İbnü'l-Eskarabî Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam Tebük gazvesine katılmak için çağrıda bulundu. Ben hemen ehlime gittim. Gazveye gitmeye yöneldim. Resulullah'ın ashabın ilk kısmı yola çıkmıştı. Bile. Medine'de seslenmeye başladım. Ganimetten gelecek hissesi taşıyan olacak bir kimseyi devesiyle taşıyacak bir kimse yok mu diyordum. Ensardan yaşlı bir zat. Kendisini minarebe il indirmem ve yiyeceğini de vermem karşılığında savaştan elde edeceği hissesi bize olmak kaybıyla götürürüm dedi. Ben. Anlaştık dedim. Ensar'ı. Öyleyse Allah'ın bereketi ülere yürü dedi. Böylece en hayırlı bir arkadaşla yola çıktım. Allah ganimet de nasip etti. Hissem'e bir miktar deve isabet etti. Bunları sürüp, beni devesine alan Ensari'ye getirdim. Adam çıkıp devesinin havuzundaki tuğlardan biri üzerine oturdu. Ve, bu develeri sen geri sür dedi. Sonra tekrar, sen bu develeri ileri sür. Bana getirme, dedi ve ilave etti. Ben, senin bu develerini değerli görüyorum, dedi. Vasiye de, bu başlangıçta anlaştığımın şarta göre senin ganimetin, dedim. Ama Ensari, ey kardeşimin oğlu, ganimetini al. Ben senin bu maddi payını istememiştim sevaba. Manevi kazanca iştirak etmeyi düşünmüştüm, dedi. 4276, kıskançlık. Heza Ebubeydere Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Allah kıskançtır. Müminle kıskançtır. Allah'ın kıskanması müminin Allah'ın haram ettiği şeyi yapmasıdır. 4277 Kıskançlık İbn Mesud Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselamı işittim. Şöyle diyordu: Allah'tan daha kıskanç kimse yoktur. Bu sebeptendir ki fevah açığını da kapalısını da haram kıldı. Medih'ten Allah kadar hoşlanan bir kimse de yoktur. Bu sebeptendir ki nefsini medhetmiştir. 4.278 Kıskançlık H.Z. Ebu Hübeyre radıyallahu anh anlatıyor. Salt İbn-i Ubadah radıyallahu anh dedi ki Ey Allah'ın Resulü! Ben Zevcimle birlikte bir adam yakalasam. Dört şahit getirinceye kadar ona mühlet mi tanıyacağım? Evet buyurdu aleyhissalatü vesselam. Saat. Asla dedi. Seni hakla gönderen zat zülcelale emin olsun. Şahit aramazdan önce kılıncımı indiririm. Resulullah aleyhissalatü vesselam. Şu efendimizin söylediğine bakın. Evet biliyoruz ki o kıskanç bir adamdır. Ama ben ondan da kıskancım. Allah da benden kıskanç bir 4279 Kıskançlık, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gece yanımdan çıkıp gitmişti. Benim nöbetimde hanımlarından birinin yanına, gitmiş olabilir diye içime kıskançlık düştü. Geri gelince Halim anladı ve, Kıskandın mı yoksa dedi. Ben de. Evet. Benim gibi biri senin gibi birini kıskanmaz da ne yapar dedim. Aleyhissalatü vesselam. Sana yine şeytanın gelmiş olmalı dedi. Ben. Benimle şeytan mı var dedim. Şeytanı olmayan kimse yoktur dedi. Seninle de var mı dedim. Evet. Ancak ona karşı Allah bana yardımcı oldu Müslüman oldu buyurdu. 4.280 Kıskançlık. Yine Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Safiye radıyallahu anha gibi güzel yemek yapanı görmedim. Bir defasında Resulullah ve Vesselam benim odamdayken, Safiye ona yemek yapıp göndermişti. Çok şiddetli bir kıskançlık hissettim. Öyle ki beni bir titreme sardı. Gidip kabını kırdım. Sonra da pişman oldum ve Ey Allah'ın Resulü dedim. Yaptığım bu hareketin keffareti nedir? Tabağı aynı ile tabak. Yemeğe misliyle yemek buyurdular. 4281 Kadı öfke İbn Mes'ud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam bir gün siz aranızda kimi pehlivan addedersiniz diye sordu. Ashab-ı radıyallahu anhün. erkeklerin gelmeye muvaffak olamadığı kimseyi dediler. Resulullah Aleyhissalatu ve selam hayır dedi. Gerçek pehlivan öfkelendiği zaman nefsine hakim olabilen kimsedir. 4282 Gada öfke he bu beyler diyor Allahu an anlatıyor Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kuvvetli kimse güneşte hasmını yenen pehlivan değildir. Hakiki kuvvetli öfkelendiği zaman nefsini yenen kimsedir. 4283 Kadadavski bu ayatı diyor Allahu an anlatıyor. ve İbn Muhammed sadinin yanına girdik. Bir zat kendisine konuştu ve Urve'yi kızırdı. Urve kalkıp abdest aldı ve Babam, dedem Atiye Allahu Anhtan anlattı ki O, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle söylediğini nakletmiştir. Öfke şeytandandır. Şeytan da ateşten yaratılmıştır. Ateş ise su ile söndürülmektedir. Öyleyse biriniz öfkelenince hemen kalkıp abdest alsın. 4284 Kadı öfke H bu Zeyran Dfarıyla diyor Allahu an anlatıyor. Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selam bize buyurmuştu ki bizim ayakta iken öfkelendiysen hemen otursun. Öfkesi geçerse ne ala geçmezse yatsın. 4285. Kadı öfke H Muaz ibn Cevel diyor Allahu an anlatıyor. İki kişi Resulullah Sürullah aleyhissalatu ve selamın huzurunda küfürleştiler öyle ki birinin yüzünde diğerine karşı öfkesi gözüküyordu Resulullah Aleyhissalatu vesselam Ben bir kelime biliyorum eğer onu söyleyecek olsa Kendinde zuhur eden öfke giderdi Euzu billahi mineşşeytanirracim buyurdular 4286 sırada öske Hz Ebu Derer Ali Allahu an anlatıyor Bir adam Ey Allah'ın Resulü bana kısa bir nasihatta bulun Uzun yapma, ta hatini nasihatini e unutmayayım demişti ve birkaç kere tekrar etmişti. ve selam bir kelimeyle öfkelenme cevabını verdi. 4287 Kada öfke Sehül İbn-i Vaz İbn-i Enes Eylüheni Babası Adıyallahu Anh'tan naklediyor. Resulullah ve selam buyurdular ki Öfkesinin gereğini yerine getirebilecek Güçte olduğu halde öfkesini tutan kimseyi Allah Teala Hazretleri Kıyamet günü mahdul katrin başları üstüne davet eder. Ta ki onlardan önce dilediği huriyi kendine seçsin. 4288. Kadap Öfke İbn Abbas radıyallahu anhuma anlatıyor. Bu yeğene İbn Huzn Medine'ye gelince, kardeşinin oğlu Hür İbn Kays'ın yanına indi. Hür İbn Kays ise Hazreti Ömer'in yakınlarındandır. Onun meclisinde yaşlı veya genç bir kısım kura ve fakihler müşavere heyeti olarak bulunurdu. Uyene İbn-i Hısın. Ey kardeşimin oğlu. Emir-i yanına gitmem için izin talep etti. dedi. O da izin istedi. Ancak yanına girince. Yeter artık. Ey İbn-i Hattab sen bize bol vermediğin gibi. Aramızda adaletle de hükmetmiyorsun dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh pek öfkelendi neredeyse görmek için üzerine yürüyecekti ki, Hürr-ı Allah'u an atılıp, Ey İmir el Allah-u Hazretleri, Resulüne, affı ses tut, marufu emret ve cahilerden de yüz çevir, Araf 199 emret iştir. Bu adam da cahilerden biridir dedi. Vallahi, Hür ayeti okuyunca, Hazreti Ömer olduğu yerde kalıp hiçbir şey yapmadı. Hazreti Ömer Kitabullah'ın yanında hemen durur. Onu koyup geçmez an. 4289 Gazp bilgilerin bende Ebu Selame İbni Abdurrahman Hazreti Ayşe radıyallahu anh adan anlattığına göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Kim gazpen başkasının arazisine bir karış haksız tecavüz ederse yedi kat yerin dibine kadar boynuna dolandırılarak cezalandırılır. 4290 Gazp bilgilerin bende Buhari'nin İbn Ömer radıyallahu anhümadan kaydettiği diğer bir rivayette şöyle buyurulmuştur: Kim? Araziden haksız olarak bir karışlık yer alırsa. Kıyamet günü. Onunla yedi kat yere batırılır. 4291. Gıbet edine nasıl mukabel edilmeli? H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki. Gribetin ne olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resul daha iyi bilir dediler. Bunun üzerine birinizin kardeşini hoşlanmayacağı şeyle anmasıdır açıklamasını yaptı. Orada bulunan bir adam. Ya benim söylediğim anda varsa bu da gribettir dedi. Aleyhisselatu vesselam. Eğer söylediğin onda varsa gribetini yapmış oldun. Eğer söylediğin onda yoksa bir de da iftirada bulundun demektir. 4.292 Ribet edene nasıl mukabele edilmeli? H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Ey! Allah'ın Resulü! Sana safiyedeki şu şu hal yeter demiştim. Bundan memnun kalmadı ve öyle bir kelime sarf ettin ki eğer o denize karıştırılsaydı denizin suyuna galebe çalıp ifsat edecekti buyurdu. Hazreti Ayşe ilave eden der ki ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bir insanın tahkir maksadıyla takdidini yapmıştım. Bana hemen şunu söyledi. Ben bir başkasını kusuru sebebiyle söz veya siyim ile etmem. Hatta buna mukabil bana. Şu şu kadar pek çok dünyalık verilse bile 4293. Gribet edine nasıl mukabel edilmeli? H.Z. Enes Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü selam buyurdular ki, Mira çelisinde, bakır tırnakları olan bir kavme uğradım. Bunlarla yüzlerini ve göğüslerini tırmalıyorlardı. Ey Cebrail Bunlar! Bu da kim diye sordum. Bunlar! Dedi. İnsanların etlerini yiyenler ve ırzlarının şereflerini payimal edenlerdir. 4294 Ribet edene nasıl mukabel edilmeli? Müstevrid radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, kim bir Müslümanı gıbet ve şerefini payimal etmek sebebiyle tek lokma dahi ise, Allah ona mutlaka onun mislini cehennemden tattıracaktır. Kime de Müslüman bir kimseye yaptığı iftira, gıbet gibi bir sebeple mükafat olarak bir elbise giydirilirse, Allah Teala Hazretleri mutlaka, onun bir mislini cehennemden ona giydirecektir. Kim de malı, Makamı olan büyüklerden bir adam sebebiyle bir makam elde eder. Orada salah ve takva sahibi bilinerek para ve makamı konmak için riyakarlıklara ilerse Allah Teala Hazretleri kıyamet. Gün onu mülayiler makamına oturtarak rezil eder ve mülayilere münasim azabıyla azablandırır. 4295 Ribet edine nasıl mukaber edilmeli? Said İbnu Zeyd Rabiallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Ribanın en kötüsü, haksız yere Müslümanın ırzını manevi şahsiyetini rendiz etmektir. 4296, gribet edine nasıl mukabele edilmeli? Muaz i̇bn Esed el-Gübeni radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim bir bir münasığa gribetçiye karşı himaye ederse, Allah da onun için, kıyamet günü, etini cehennem ateşinden koruyacak bir melek gönderir. Kim de Müslüman'a kötülenmesini dileyerek bir iftira atarsa, Allah onu, kıyamet günü, cehennem köprülerinden birinin üstünde, söylediğinin günahından parklanıp, çıkıncaya kadar hapseder. 4297, Gribet edine nasıl mukabele edilmeli? H.Z. Cabir ve Hazreti Ebu Allahu radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Nefasık, nere Mücâhid, günahı açıktan işleyen kimse için söylenen gıybet sayılmaz. Mücahir olan hariç. Bütün ümmeti affımaz hal olmuştur. 4298. Gıybet edine nasıl mukabele edilmeli? H Z Huzeyfer Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu Vesselam buyurdular ki: Kattak söz taşıyan cennete girmeyecektir. Müslimin rivayetinde Nemmam cennete girmeyecektir şeklinde gelmiştir. 4299. Gibet edinen asa mukabele edilmeli. İbn Mesud Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki: Bana kimse ashabının birinden canımı sıkacak bir şey getirmesin. Zira ben sizin karşınıza içimde hiçbir şey olmadığı halde çıkmak istiyorum. 4300. Nikah ve eğlence. Hz. Ali radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, benim yanımda iki cariye, bu ask savaşı ile ilgili hamasi türküler söylerken çıka geldi. Gidip yatağın üzerine yan üstü uzandı ve yüzünü de aksi istikamete çevirdi. Derken babam Hazreti Ebu Bekir adı Allah'u an girdi. Derhal beni azarladı ve, Resulullah'ın hani iyi saadetlerinde şeytan talgısı haledi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ona yönelip, bırak onları söylesinler buyurdu. Onlar sohbete dalıp, bizden dikkatlerini çekince, ben carilere göz işareti yaptım. Kalkıp gittiler. Hazreti Ayşe devamla der ki, bir bayram günüydü. Siyahiler, mescidde kılınç kalkan oyunu oynuyorlardı. Ben Resulullah aleyhissalatu vesselamdan talep etmiştim bilemiyorum. ''Yoksa o kendiliğinden mi seyretmek ister misiniz?'' buyurdular. ''Ben...'' ''Tabii'' dedim. Kalktı. Beni geri tarafına aldı. Yanağım yanağının üstünde olduğu halde durduk. ''Ey elfide oğulları göreyim sizi oynayın'' diyordu. Ben usanıncaya kadar böyle devam ettik. Usandığımı fark edince... ''Yeter mi?'' buyurdular. ''Ben...'' ''Evet'' dedim. ''Öyleyse git'' dediler.